Selam gençler. Selamlar. Merhaba. <gülüyor> Bu böyle şey e, Giken Drink değil de artık bonusu bonusu şeklinde <gülüyor> Hangover Drink. And... <gülüyor> Giken Hangover. Geek and abi. <gülüyor> e, konumuz ne? Konumuz ne? Ya aslında büyük ihtimalle dalanı dalat atlayacağız ama e, şey. Hangover. En beğendiğimiz süper kahraman kostümlerinden başlayalım. Bakalım gece bizi nereye götürecek. <gülüyor> Hadi bakalım. Sonumuz ayrı olsun. Hadi o bakalım. zaman... E... Koca Ayak var koca bugün. Yanımızda Daykan var. Bir de bendiniz Aristo var. Başlayalım. Evet. Kafka eskini yok. <gülüyor> Bence Koca Ayak başlasın. Yani, tabi bir sürü iyi güzel kostüm var ama demin de işte aramızda konuşurken söyledim. Caitlyn Fairchild'ı yani sonu o yerine... nasıl bir şeydi hatırlıyor musun? Ya yani, anlatsana bize ben, yani, ben canlandıramadım şu anda. Tek parça mayo, yeşil. <gülüyor> <gülüyor> ya, güçlü olan hatun değil mi? Evet. Bu? Bu Sarışın şey. tamam. Kızıl, kızıl, kızıl saçla, tamam, tamam. gen 13'te. ya yani, başka şeyler de giydiği oluyor yani, da. Şey, Hani şey, normal yani, kıyafet de oluyor. Tanımlayalım, evet, evet tek parça mayo koca memeli abla, evet, yani Aynen. normal kıyafet de giyiyor. Ama bir, bir şey, şey oluyor. oluyor. Yani ya, koca memeli tek koca parça mayo de değil, yani O öyle. kadar çok kocam ama şöyle, can thirty de o. Yani Koşu şey var. var, var e, hani öyle o. çok koca memeli değil yani çok orantılı güzel vücut bu. Aha. Zaten hani genel onun büyük geyik bir der gibi. Mesela Skat Camper'lar bayağı büyük memeli çiziyor. Tatmayacağım yani oran Yani hani Skat Camper'lar herkes büyük memelidir. Hani şeyi güzel de onun. Yani çok belirgin bir kostümü yok aslında hani. Genelde yeşil tek parça maya. ama o kostüm olayı Neyle girişse hani bir dövüş olur hep üstüne kıyafetler parçalanır. İşte götü başı gözükür. Hani sen de Ergen okuyucu olarak gen için bunu, bunu beklersin yani. Ya. Sonra sayfaları açamazsın. Ha, <gülüyor> bir dakika, yok o kadar olmuyor. Caitlyn Favchell şey miydi? Bu arada burayı gerekiyorsa keseriz. Cehaletim ortaya çıkmasın. <gülüyor> ee, Şeyde yok muydu ya? Ee, yeni 52'de Divine Right'ta vardı. Max Faraday'e yardıma geliyordu. Cimli'nin hmm, şey, evet. Divine Right'ında. Şeyde de yok muydu ya? O, ıı, olabilir. I, Titans'da... E, olabilir. Wild sonuçta. Şeye gelmiştir. Cimli'nin geçici oldu da geçmiş olabilir. Evet. Titans'da sanki şeyde vardı. Hani bu süper boyu tuttukları... Yani şey, Team Titans'ları... Iı, Bilmiyorum. Tuttukları bir yer vardı. Ben işte. okumadığım için. Evet. de birçok şeyi... Sanki orada var, bilim adam, bilim insanı kendisi. Evet evet. Hı hı. Ok, okay. Orada vardı. A, genel olarak kim de... tahtınızda vardı. Genel... Karatmuz gibi bir şey zaten Latın. Ha? Hulk gibi bir şey, süper güç, şey Hulk gibi. Aa ha, evet. Hani mayosi yeşil ama aynı zamanda orada şey tabii... Bruce Banner gibi bilim adamı falan böyle kadınla böyle bir olayı var bilim kadayda. Böyle kızıl saçlı falan ha, tabii ha. yani. Kızıl saçlı olunca da biraz akan sular duruyor. Aynen, aynen, aynen öyle. Zaten çizgi roman dünyasının kızıl saçlılardan çektiği kadar <gülüyor> kimse de çekmiyor. <Aynen. gülüyor> Black Widow, Cingre, <gülüyor> Poison, Ivy falan falan. Poison Ivy, şey, Mary Jane, falan. Mary Jane. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anasını satıyorlar orada. <gülüyor> evet. Barbara Gordon da kızıl saçlı. <gülüyor> Tabii, evet. aynen. Ya onu da en sonunda... Önce... Aslında bu bu kendi başına podcast konusu olurmuş yani. Kızıl, kızıl saçlılar. saçlılar ya kızıl mı? saçlılar. Olurmuş olurmuş tamam. Otomalım <gülüyor> <Çok> o <gülüyor> vakit. <olay. gülüyor> Wolverine'nin de vardır ya bir kızıl saç hastalığı böyle. Tabii canım. Abi, bende de var. Ne, Neydi? Rose'de de var. Neydi onun şeyi? Rose. Rose Rose'da evet. Wolverine'nin orijinde. Ama şey gibi ya kızıl saçlı e, kadın. E, mitolojik bir e, şey var. Evet. Hani çok ender. Zaten evet böyle şeytani şeyler affediliyor. hani. Ya yani mesela şey tam böyle şeytani falan dediniz ve şey aklıma geldiğin <gülüyor> humans'da şey ha, e, medusa. medusa medusa var ya. Evet. Ya yani <gülüyor> hele ki saç yani onun gibi <gülüyor> <ki> şey. <saç gülüyor> <yani. gülüyor> bir de şey de var şimdi o şeytani atıflar falan deyince de aklıma geldi işte e, Game of Thrones'ta da yani Game of Thrones'ta da Aha. işte Jon Snow'un yavuklusu kissed by kırmızı evet, saçlı evet. oluyor. Kızıl saçlı, yeşil gözlü, hafif çilli, beyaz tenli. Bak işte o Librarians'daki kızı o yüzden seviyorum ben. Kızıl saçlı, çilli değil o hatta mı? Çilli çilli. Çilli mi? Ola da dikkat etmedim bilmiyorum. Ya da dikkat etmedim. HD izlememiş olabilirim. Pixallerden göremeyeceklerdi o da ya. kızıl saçlı mıydı? Katniss. Katniss, kızıl saçlı sayılır işte. Kestanen, kızıl kestanen diyorlar öyle bir şeyler. <gülüyor> bilmiyorum abi, saç renkleri konusunda. Castle'daki <gülüyor> şeyin... mesela Kesil'in kızını oynayan. Çok kız... güzel. O, o o evet. Çok güzel. Evet, ben keşke Jingle Bell diyorum ama. şeyi severdim ben. Laura Preport eskiden kızıl saçlıydı bu Dead Seventies show'da. Bilmiyorum. Ha, bilmiyorum yani. Anladım. Sonra şeyle falan da oynadı ne o? Ee, New Black. Oynadık Evet. Mi? Şeyde de oynadığı bir ara neydi anladınız siz. Maria Hill'in oynadığı, Robin'in oynadığı Robin oynadı. orada da vardı. Hava ediyorum onları da. Oktober ha. Road'da da oynuyordu galiba. Bir de şeyin dizisi vardı. Sibyl Shepard'ın bir dizisi. Sibyl mıydı neydi adı? Kızı vardı. Adı da Zoe'ydi. O da kızıl saçlı ve çok güzeldi. Ben şeyi de seviyorum ya. E, Chastain. Timbalik. Silvia. Ha? Silvia. Yok. Şey var ya işte. Ne? Silvia Chastain değil sanki ya. Christina Chastain diye ismi geliyor benim. Ha, ha, ben ha, Chastain. Jessica Chastain. Jessica Chastain. Ben şey de seviyorum. Amy Adams. Amy Adams ben de çok seviyorum. Yani ne kadar Louis Lane olmamış olsa <gülüyor> da. <gülüyor> Bak yani oraya canım. Yani Amy Adams'ın ben de seviyordu biliyordum. Amy Adams'ın en güzel filmi şey. Adını unuttum da bilmiyorum. Enchanted. Evet, evet, evet. Enchanted mi? Enchanted Enchanted'dı, Disney Princess'i. En, işte. en güzel, en güzeli o. Ben de katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle hani gerçekten o rolü böyle o kadar oturmuş gibi. Ya böyle... şey dedi ya. Hatun böyle de, yani, yani, böyle. Şey dedi ya Hatun canım ya. Yani Amerika nasıl da, da güzeldi <gülüyor> de? Yok. Evet. En iyi. E yani orada en biraz artmış. En enchanted. Yaş, yaşlanmıştı. Ya, yaşlı zaten kadın. Enchanted'dı <gülüyor> ya, değil. Yaşlı. <zaten> orada <gülüyor> da değil de yani Lüzey'in <gülüyor> olmak için ne yaşlı kadınlar tabii. Yani yaşlı, kadın, yaşlı, yaşlı. Yaşını rolle oynamıyor o filmlerde maalesef. <gülüyor> Ya şey, kadın olan duygularını şeye karıştırma şey, bence. <gülüyor> Louise Lane'i. <gülüyor> şey de asıl... Bir kere kızıl saçlı Louise mi olur lan? Lame olur anca. Ya böyle stereotiplemelere girmeyin arkadaşlar. Stereotiplere giymeyin mi? <gülüyor> 60 yıldır öyle çiziyorlar lan. <gülüyor> Çok ben girmişler bir ben çıkamıyorum. Şöyle bir şey var şey şey ya hakkında verelim şimdi. Anladım. Alt tarafı işte... Kumral esmer bir kadını kızıl saçlı yaptılar yani esmer saçlı bir şey <gülüyor> aynı böyle bir yani o da olabilirdi yapıyorlar ailesi yaptılar yani derdim o, o da değil aslında da hani kızıl saçmalı olması da değil ama bence şey daha başarılı hala karakter olarak e, o karakteri o oynayış olarak Smallville'deki Atun bile daha başarılı yani başarılıydı bence ben Allah de hiç kral. sevmez kurok muydu neydi ne kurok mu işte yani. Kirsten Kerouk onu demiyor. Ha. O Lana Lang'di zaten. Ha şey, Louis, Louis Lane ha zaman yani güzel kızdı Cole. da çok kötüydü. Yani hiç Louis değil değiliz. Seviyorum asıl böyle ilk geldiği bölümde patır patır Clark konuşturmadan konuşuyor falan filan. Louis Lane'in öyle olması lazım. Ama, ama daha şey olması lazım. Böyle da, biraz daha feminen gözükmeli. Ona anama da feminen gözükecek acaba. Yok ya güzel kızdı da yok. Kate yani. Blanchett de kızıl sarşı çok güzel duruyor. Kate Blanchett, Kate zaten, Blanchett güzel duruyor. Canım. Yani büyük karizma. Ketmanşetin kötü durduğu bir şey bilmiyorum, bunu yüzden. Ketmanşet <gülüyor> söyledi güzel duruyor demek. Benim için çok bir <gülüyor> olay değil yani. Benedict filmini hatırlıyor musunuz? Ya en az Oscar Oscar ödül Yok. töreniyle ilgili tek hatırladığım şey Ketmanşet ve o yeşillerimizin içinde ne kadar güzel durduğu. Nasıl sadece satımla bakıyorum. Bu ne lan diye öyle bakıyorsun? <gülüyor> ben o Benedict filmini hatırlamıyor musunuz? Şey oynuyor Bruce Willis'la şey ne o üç isimli herif. Fargo Hoff dizisinde mu? oynayan. Fargo dizisinde oynayan. Hmm. Ha, şeyin eski kocası. Evet, Angelino. Angelino. Ha, ulan aklımda ama neyse. Evet, tamam anladık. Bence dinleyenler de anlamıştır diye çıktı. Aklım. Yok, adı Pelle kocasıydı o. <gülüyor> Videoları da vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O> ben <Bendis> de <gülüyor> filminde kılıç işte. Billy Bob yani. Thornton. Oh be o Oda şeyde çarptı. Emma Stone var, kızıl saçlı. Emma Stone, Emma Stone zaten soyundır ya taş, yani kızılcan, kızılcanlı. Okey, devam edelim. Kostüm, kostüm, kostüm diyorduk. Aslında kostüm diyorduk, evet. Flash abi, Flash'ın kostümü efsanedir bence. Sadedir. Sadedir. Ben özellikle çok sevmiyorum. 80'lerde mi? Ben çok Flash sevmediğim için olabilir yani. Ben o kostümü severdim dizideki. Ha. Dizideki kostümü değil kaslı vücudunu seviyorsundur bence herif. Ölçüz gibi böyle bir kas Adele falan yapmışlar. Bu kadar nasıl kafam kadar çenesi ya. var herif. Sünger var, ne evet, o kostümde. Ama işte yani o zaman şey olarak algılıyordun kas olarak algılıyordun. Evet, o. o sünger hissini alıyordun o yüzden o kostüm hep çok hoşuma gitti. <gülüyor> ben giysem ben de öyle olurum. <gülüyor> Ya sevmiyor ben Flash'ı sevmiyorum. kahraman olarak sevmediğim için. Ben Flash çok seviyorum. Ya ben bana. bu kulaklardan bir şey çıksın, kafadan bir şey çıksın, ayak kabulardan bir şey çıksın. O Kaptan Amerika'da da var ya böyle kulak Ya o o çok itici geliyor bana kostümler. Ama çok yakışıyor. Ya bilmiyorum. Yani bana yine hoş gelmiyor onlar. Yani o yıldırım ya yani şey 80'lerde kanat ne? var değil mi? Kulaklarda normalde orijinalinde ee, Lizde şey, şimşek şeyde, koydular. Te, tasta Tasta kinde şey kanat var. Yok normalde de kanat var. JG de kanat var. Şey normalde şey şimşek var. Öyle mi? Çizgir olandadım öyle. Şey onun varyasyonları var. Bir tane hmm. böyle uzun böyle çıkıntılı evet. e, olan Kandımın. var. Ha, ha. O birazcık daha tanıdığımızı. Ama şey e, ya şimşek ya da şey. Allah Allah. Tamam ben kanat yatırılmış ama. Ya yani o. Uzun versiyonu, o streamline e, versiyonunu ben sevmiyorum mesela. Doğru ama şey ben Kaptan Amerika'daki şey de sevmiyorum kanat. Kaptan... Çizili olduğunu seviyorum mesela. Yani, yani... yan tarafa çizilmiş. Boya ile çizmişler, kaskına ha, gibi o duruyor o güzel. Ama böyle ayrı parça olduğunda böyle kulakçık gibi o çok çirkin Aynen. duruyor. Şeyi hatırlamıyorum bunarda. Ultron'da çizmi mi yoksa hiç mi yoktu kanat? Komple kaldırmışlar mıydı? Ya, i̇kinci yaptım, Dünya Savaşı'nda çiziliydi. İkinci Dünya Savaşı kostümünde çizili olarak vardı. Hiçbir Winter zaman, Soldier'daki Cell ve şeyde... Hiçbir zaman çıkıntı olarak yok. Ya Çıkıntı olarak hiç yoktu ama çizili vardı işte. İkinci Dünya Savaşı kostümü var ya onun. Evet, şeyde Barışmış çizili. Ee, Onda çizili. Sahneye çıktığında diyorsun. Yok, Avengers'da da çizili. Avengers'da çizili mi? Çizili. Aa, i̇lkinde. Evet. Ama ilkinde kostüm de, zaten evet. ya. Evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> <kostümdü>. <gülüyor> Bir de zaten o kostümü gömdüler. Kimse hatırlamıyor zaten. Ya şey ben çok üzüldüm ya orada işte. O da yüksek ben. Ha? O da yüksek ben. Vallahi bilmiyorum. Ben erkeklerin kostümlerinin bel ölçülerine bakmıyorum. Bakıyorum ama çirkin <gülüyor> duruyor çünkü <Y> yukarı <gülüyor> almış böyle şeyi belli. Tamam böyle Saçma sapan. Neyse. Ama şöyle düşün. Adam kırklardan gelmiş. Nereden bir yeni modaya uyudursun? İyi de Shield hazırladı kostümünü evet. zaten. onu Hazırlamadı. Yani işte Fiyak olsun gelip diyor ya işte yeni kostümüne ben birazcık tasarımsal etki yaptım falan. Diye. İyi bok yaptın. <gülüyor> Orada anlıyorsunuz. İyi bok yaptım. Yapa yapa bunu mu yaptın diyordu. Ama işte o da biraz alışık olsun. Kaptan da kendisi çok Farklı hissetmişsin diye kırkları özgü yapmıştı. Ne yazdın şu anda ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani fikr olsun öyle retro tarafı var. Ya var tamam mı ya? Hayatlarım böyle skin tight olan kostümde bir şey beli mi yüksek yaptılar ya? Skin tight değil mi de o kostüm? Ya hemen hemen çok skin yok ya. bayağı bol ki o. Yani. bayağı asker pantolonundan bozma gibi böyle. Yep. Pantolonu öyle de üst tarafı çok yapışık ya o yüzden çok, çok kötü duruyor üst zaten. Böyle zırflı geziyor. geziyor. Erif bayağı şey iyi iyi diye geziyor. Öbürü bayağı bol mesela. Skintight değil ama işte altında bayağı zır döşeme bir şeyler var. Neyse. Kaptan Amerika kostümü yani çok çirkin bir kostüm bu arada hakikaten. Evet onu şeydeki kötü ama mesela. Ha, şeyi söyleyebilirim bu arada ee, hem Age of Ultron'daki hı hı. hem şeydeki kostümleri Winter de Sol çok iyi. Winter Soldier kostümleri. Winter Soldier'daki o stealth suit'i çok iyi yani. İyi. şeydeki uyarlamasını da çok seviyorum işte dediğim gibi. O tam Kaptan Amerika'ydı hatta asıl 2. Dünya Savaşı'nda giydiğinden daha Kaptan Amerika kostümüydü. Hı. Age of Ultron'daki. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> e, koca e, böyle. Falan. Yok yok öyle. Hı? Dalıp gidecek. Evet sen. Ben diyeyim ben şey diyeceğim abi. Ee, ben real elin Spiderman kostumu. Hangi o ya? Klon Spiderman var ya. Ya hatırlamıyorum. Üst tarafı Daha komple ama... kırmızı A böyle ama şey gibi. Bir, ke bir dakika. Kolla kolda tut... bak kol şimdi omuzundan e, eldivenine giden şeridi yok. Tamam. Sadece işte ağ atarken açıkta tut, tuttuğu parmaklarında kırmızı ve A deseni var. Hı -hı. Mavi bir trak kostüm mü? Yok. Çoğun, yok işte burası böyle komple gövde kısmı komple kırmızı ve ağ kaplı. Aha. Ve işte şey logosu en büyük olan kostüm. Aha. Spider logosu en büyük kostüm. Öndeki Spider'la ile arkadaki spider birleşiyor. Hatta şey ona benziyor biraz. Andrew Garfield'ın oynadığı Amazing. ilk filmdeki şeyin logosu ona andırıyor biraz. Aha. Ben hatırlayamadım. Ya Mark Bargain'in çizgi 90'lar çizgi şey, olan Klon Saga'da... Koltuk altlarında ağ var mı yok mu? Yer yer var yer yer yok. Ben koltuk altlarında ağ olan ölçü adam kosmüllerinden hiçbirini sevmiyorum. Yok ya yani, default olarak yok zaten. Onu bazen kullanıyorlar. Çizer bazen çiziyor işte öyle bir olay var onun da. Ee, yok ama default olarak yok. Şeyler dışarıda. Web shooter'ları dışarıda. Yani şu etrafında o şeyler var. Ağ kartuşları dışarıda. Evet, evet. Şey, Black Widow kartuşları gibi. Hah, aynen öyle. Hatırladın mı? Hatırladım. Aa, işte o kostüme çok beğeniyorum. Özellikle bir logonun kullanımı, Spiderman logosunun kullanımına bayılıyorum ve o göğüs ve sırt kısmının komple kırmızı ve ağ kaplı olması hoşuma gidiyor yani. en O logoyu bir de şeyde kullandılar, aynısının sarısını kullandılar, işte Iron Spider'ı da kullandılar. Hmm. Aynı logoyu kullanıyorlar aslında, Iron Spider'da sarı sadece o, kırmızı üzerinde. Iron Spider... Hı -hı. Ya, Silver Horde göreydik, iyiydi ya. Yani. Ya, çok iyi olurdu da muhtemelen göremeyeceğiz ama şey sonraki şeylerini de görebiliriz işte. Hani Tony Stark çünkü Hong Home, Kong'da olacaksa ama Homecoming'de yani yani ara Iron Spider sıkıştıracaklar. Venom belki sıkıştıracaklar. Ya onu sıkıştırmasalar bile anladım hani Iron şey, Spider'ı göreceğiz aslında, yani. Şu anda olma şey olabilir episode, aslında. On, on, on. Bence ne Hoşçak bileyim mi? işte Iron Man'in işte malikanesine binasına bir, bir yerine girersin de duvarlarında işte zırhlar olur ya. Yani. <gülüyor> o zırhların arasında belki görürüz. Iron Spider. Umarım olur yani. Iron Spider kostümü iyi bir kostüm. Çok iyi, çok güzel kostüm. Koca ayak. Hı hı. Sen ne diyorsun mesela? Hangi kostüm diyelim? Iron Sheikis. <gülüyor> <en> <gülüyor> <Spire. gülüyor> sana hazırlayayım mı yatağı? Yo yo ben. Yo simbiyorum. ben direkt siyah kostüm de çok seviyorum. Hani Spiderman. Ha. Şey. Yani Venom Venom'un simbiyot ilk hali Aa. yani Spiderman hali. Ben de siyah hani şey kostümü seviyorum normal siyah ama yani simbiyot falan olmayan. Ha, anladım yani şey. Back in Black Panther. Evet kostüm. evet hı -hı. seviyorum onu. Ben Miles Morales'in kostümünü de seviyorum mavi trak. Güzel tasarımı güzel. Yani şey iyi çizildiği zaman. Hı hı. Bu yeni kostüm de güzel. Yeni kostüm ne güzel lan? Böyle logosu parlayanı mı diyorsun? Hı -hı. Böyle bayağı Iron Man kostüm gibi biraz böyle gibi kabuk bir şeyler ben, çıkıyor ben falan. Ben oraya gelemedim. Ben süperin ortasında bıraktım. Aha. Şeyler bir, güzeldi. Şirket sahibi falan robotlarıyla uçan arabasıyla Spider-Man'e gelemedim i̇şte Güzel Spider-Mobil falan var. Spider-Bike, Spider-Copter falan böyle. Yani ne Her bir var? şey var yani. Batman özel Ama Mary ile birlikte değil. Süper. Mary Jane'e gitti, şeye, Iron Man'e verdi. Daha vermedi ya daha. Belki verir sonra bilmiyorum. <gülüyor> Şu an iş ilişkisi içindeler. Iron Man şeyle birlikte. Hintli bir bilim adamıyla birlikte. Bilim adamı? Şey bilim, <gülüyor> bilim insanıyla. Ha, yani ha. Tony Stark'tan beklenir aslında yani. Ya Tony Stark'ın evet biseksüel olmasını beklersin aslında. Ha, büyük bir hedonist çünkü. Bayağı. Her türlü beklenir yani Tony Stark'tan. Bütün zevkleri tatmalıyım diye olabilir yani adam. Aslında hatta öyle olmalı belki. Default olarak. E? Kostüm? Kostüm. ilmin Sıbıl'ın kostümü hoşuma gidiyor. Hmm. Çok basit. Renkleri böyle hoş. Hani rahat hareket edildi. Image komiksin logosu gibi geziyor tatlılarım. Kocaman evet. iyi olarak. <gülüyor> böyle bir de yani o harbiden onunla böyle rahat ediyormuş. Rahat hareket ediyormuş gibi geliyor böyle. Evet. O hoş. Basit ama güzel. Aslında babasının kostümü daha havalı. Omniman değil mi? Evet. Onun daha havalı bir kostümü var. Bu arada araya giriyorum. En kötü kostümler arasında ben Hyperion'u sayarım ya. Aklıma geldi. Şeylik kostümü fena değildi Hangisi, ya. Marvel Max mi normal şey mi? Maxteki güzeldi. 616'da işlenen Hyperion'un son, yok, son, son çıkan. Son, son çıkanınki çok çirkin ya. Yani Ve, büyük, büyük bir şey. Nükleer işareti olan diyorsun evet. ha. Yani metalden bir bebek bezi takmış gibi duruyor ya. Öyle öyle. Eski şeyi kostümü hafif oynayıp kullanmışlar çünkü <Gülüyor> şey onların şeyi bayağı eski bir <Gülüyor> mevzu ya. Ama mesela Hyperion'un şeydeki kostümü e, Kocayan dediği gibi Marvel Max serisindeki ben Supreme Power'daki ya. Çok güzel, yani. çok şey kaçırıyorsun Supreme Power'ı okuman lazım Yine Strazinski Aynen okay. bir Bu arada keşke onun filmini yapsa Marvel <gülüyor> <gülüyor> <Aa>, Dizi <değil mi? gülüyor> şey alsana diye böyle Patlatsana böyle yani karakterleri Power, evet, böyle Supreme kullandık. Power aslında Yaparlarsa harika <gülüyor> Çok bir göt olur Dizi şey, <gülüyor> Ya şey <ya. gülüyor> <gülüyor> Aslında biraz bütçe ayırıp şey hani street Level kahramanlardan çıkıp Netflix gitse. Oğlum ya baya direkt pislik ya. Evet. Direkt orospu çocukluğu yani <gülüyor> Sizin karakterleri biz böyle sizden daha iyi yaptık. <gülüyor> o iş öyle yapılmaz adam. <gülüyor> öyle, o iş öyle yapılmaz adam. <gülüyor> çok iyi oğlum yani ben çizerini çok sevmiyorum. Çizerini çok sevmiyorum Bu kadar büyük böyle saldırarak alıp okuduğum kitap çok azdır yani. Kötü değil. de Şeyi andırıyor işte sevmediğim Steve Dillon'u andırıyor biraz çizgileri. Ama ondan kat ve kat iyi tabii. Steve Dillon artık yani çok geride kalmış. Ve hala niye çizdiriyorlar bir şeyden alıyor. Çünkü Punisher çiziyor. Becky Clown'u yazıyorsa şey Becky Clown'u için çizsin lan. Evet. Clown'u da çizdirin. Bir Punisher görelim o kadından hem yazsın hem çizsin anasını sanırım. Neyse parası verin. Paranız mı <gülüyor> yok? Allah Allah. Niye Steve Dillon çiziyor ya? Yani? <gülüyor> Steve da para alıyor. Yani aşağı yukarı aynı parayı alıyorlar. Ya muhtemelen o herif şeydir. Tamam mı bak. Bu adamları şeyden tutuyorlar genelde. Çok e, zamanında iş işte teslim eden adamları <gülüyor> çok şey... <şeydir. gülüyor> ya Greg Land'in falan bu kadar tutmasının sebebi yoksa onlar bilmiyorum anasını sebebi. Junior da öyleymiş. üzerinden <gülüyor> trace ettiğin adamın. <gülüyor> <Ha>? Romiton <gülüyor> Junior da öyleymiş. Adam i̇şte. yani... Söylediği tarihte veriyormuş teslim ediyoruz. E, zaten şöyle açık söyleyeyim. Romita Junior gibi çizen bir adamın zaten geç, Batman, teslim, teslim, Superman ve Spiderman çizmiş olması yani bence menajerinin büyük başarısı. Menajer Yok ya, ya babasının babası ya. adı var. Babasının büyük başarısı. Bir yere kadar. Ya bak kubertlerin de babasının adı var. Onlar da çizdiler bayağı. <gülüyor> Senelerde şey çiziyor. Bu saygılarının hepsi de, saygıların çizdiler. Hayrım hayrı. Kubert'leri iyi çiziyor. Kubert'ler daha iyi canım Romete'cün. <gülüyor> daha iyiler de. Yani artık hangisi End'i mi? Ödürü mü? Neyse. İkisinin, İkisinin de belli bir ortalaması var. O ortalamayı yani Mesela şeyin ki çok kötü şeyde çok güzeldi. Bu. What Happened to the Caped Crusader'da End'i galiba. Ama şeyde mesela ona yaklaşmaya çalışmışlar. Olmamıştı abi. Dark Knight'da 3'te. Hmm. Kubert değil mi onun çizileri de? Hmm. Dark Knight 3'te şeyin çizimlerine yaklaşmaya çalışmışlar. Frank Miller'ın. Evet, Ama herkes... Yani... Kapaklar bile öyle. Ya Frank Miller'e yaklaşmaya çalışmak nedir ya? Yani ya uzaklaşmaya çalışmak lazım. Ama yani onun olacak. bir tarzı Dark yapıyorlar artık Dark Yani Ya işte işte onu biraz yapmışlar. Muhtemelen işte, o seri ya bu herifi ölmeden buna bir 3-5 kuruş kazandıralım. Hani bir de saygı duruşunda bulunalım. O on, on niyetle yapılmış gibi duruyor. 14 çünkü. gelecek diyorlar işte şimdi. Ha evet o, şey Frank Miller gaza gelmiş. Ayy. <gülüyor> <gülüyor> Niye gazı gelmiş bilmiyorum yani. Abi, o, o ama bu arada bir şey bir diyeceğim. O Dernite'nin o beyaz arada kapaklarını da alacağım ben. Mi mi? Bir kadın Wonder Woman çizmiş iki kafalı gibi ya. Ya Wonder Woman <gülüyor> zaten... Sizde bir şeylerin hepsi Şeyde... var mı? Onu da sorayım bu arada. Ee, bu Dark Knight 3'ün sıvama kapakları var ya. Şu an sana... var. Bu arada hikaye kötü kaldı. değil diyorlar. Yani bir iki tamam. var mı? Üç bitti. Yani ama var bir tane. Hani tamam. bir setim Okudunuz var. Okudunuz mu? Yok. Okulda. Hangilerinin peansları var, kimlerin çizimleri var? Cimli mi heps? cimli olması lazım. Ha ayırsana bana cimlileri. Ama içi çok saçma. Hiç artı bir şey yok o. o şey güzel. <gülüyor> kapak güzel. güzel. <gülüyor> çok rezil olacak. Şey mi peki? Jelatinli mi? Muhtemelen alacağım açmadan koyacağım bunu. Jelatinli. tas dayık şey yaptı. <gülüyor> Vallahi sıra bende ise Evet. Ben fishnetli bütün <gülüyor> hatun Zatana. Ya evet Zatana diyor. manyasın zatana. değil mi sen? Zatana ve şey Black Canary. Black canary. Ben şey kostümünü bayılıyorum ya deri ceketli. Zatanın? Hayır <gülüyor> Black, Black Canary'nin. Canary canary. nelerinin... <gülüyor> Maskesini şey, deri ceketli. Şey mesela Hali değil mi? Böyle, seviyorum. E, New 52 ile bir kostüm yaptılar buna. Uzun <gülüyor> kollu sarı işlemeli falan. Ben o halini daha çok beğeniyorum mesela. Yok ben yok ederim. yok. Ben eski... Andrek klasik klasik Black Canary klasik zatan abi. Trump seviyorsun yani Hayır, yani ben normalde Fishnet hiç sevmem gerçek hayatta. Son bir trampin de galiba Fishnet olabilir. <gülüyor> Scarlet ki Fishnet değil. Hmm. Ama o onun da stockingleri güzel bence. <gülüyor> sen o zaman sen iyi süper gülü nasıl bıraktın öyle? O da o Scarlet Witch'in çizgi romandaki hali gibi geziniyor topta. Kırmızı çoraplarıyla hangi, dizi. hangi süper Ha dizi mi? Ha. Vallahi Supergirl'de hiç gözme çarpmadı demek ki o kadar beğenmemişim yani. Ya çünkü böyle <gülüyor> ha, duvar de... kıralım böyle bir darbe sonucu o zaman şuraya bir duvar inşa edelim. Hadi çocuklar şuraya bir duvar inşa edin onu kıracağız. Ha bir, bir de şeyde şeyde sevmiyorum. Abi. Gerçek hayatta sevmiyorum zaten fişten falan. Sadece çizgi roman da güzel aslında. Yani. Şimdi benim aklımda bir şey vardı. Şeyi söyleyeyim o arada o zaman. Ben çok bir özelliği olmasa da çiziliş bakımından özellikle de Edim Hughes'un çizdiği versiyon Catwoman kostümünü seviyorum. Ben Aynı de yani. çok seviyorum harika bir... Yani harika. Adam Hughes çizince tabii... E, Yok o gözlü, o gözlü büyük olması evet. falan hoşuma gidiyor benim. Spider-Man'in de büyük gözlü hallerini sevdiğim için... Ay, Sonra, Google olayı aha. süper zaten bir de hani deri... deri, deri. deri. Evet. Aynen aynen deri... Çok güzel öyle o fermuarın belli bir yerde of durması bir çok güzel falan. E, bir de şey gibi çiziyor ya onu böyle e, Audrey Hepburn Audrey Hepburn aynı. Çiziyor, evet yani. Edmund Hughes. Edmund Hughes. Edmund Hughes. aldım ya. o da var o da var. Coverland harika artıklardan biri. Evet. <gülüyor> Bayılıyorum ya. Katwoman zaten çok bakması çizgi romanlarına bakmak hoşuma gidiyor okumak değil de. <gülüyor> evet. yani Catwoman demişken de ben. Blackett'in de kostümünü seviyorum aslında. Blackett güzel, evet. Güzel. O da güzel. Yakasındaki o şey çok sevmiyorum. Ha, aslında. yani siyah beyaz Tüyleri kombinasyonu. benasyon. Evet. Ben de seviyorum. Siyah abi. beyaz kombinasyonu çok iyi ama işte saçları beyaz evet. ya. Hı -hı. O güzel. Ama mesela şu yani Bat Batman... kolundakileri de seviyorum ben saçları. Saç mesela şey fütür şeyi çok kötü. Çok bence. kötüydü be. Ama işte onun şeyi aslında yapmışlar. Dizideki Batman'deki Catwoman var ya. Dizideki mi? Edun Westley, Kedvum'un var ya, Aha. ona bakın. Enheteroy'un evet, kosumun evet. bir yorumu aslında. Baktığın zaman o hani o kendi işte şey, doğalarını evet. kafaya kaldırdığında kedi kulağı gibi oluyor ya, Enheteroy'un şey yaptığı. Şeyinki öyle taç takıyordu ya, kedi kulağı şeklinde taç takıyordu. Edun Westley oynadığı dizide. Evet, evet. Ona gönderme yapmışlar da yapmasalarmış keşke. <gülüyor> Neyse oğlum, ben okay. Söyleyeyim en sevdiğim kostümlerden birini. Winnie the Pooh. <gülüyor> altı yok üstü var. Evet. Evet. Klasik, klasik bir Disney kostümü evet. aslında. Üstü evet. var altı yok. Daffy, evet. <gülüyor> Daffy Duck. diyorum işte. Donald Duck. Donald Duck. <gülüyor> Ve duştan çıktığınız çıktığı zaman havlu sarar evet. yani. Çünkü tüyler ıslak olunca böyle yapışıyor o gözüküyor. Böyle <gülüyor> şeyler ortaya çıkıyor demek ki. Var mız YouTube'ye izlediniz mi? Daha izlemedim ben, ben çok izlemedim. Izlemedim. ya. İzleyin. hani ee... ben kesin Türkçe'dir diye gitmedim. Gelmedi ki zaten da. Gelmedi mi? Türkiye'ye geçecek yani ben, şu anda kimse kusura bakmasın ee, sevgili çizgi film endicileri korsan izlemek zorundayız. Siz getirene kadar çünkü filmlerin blu oraya çıkıyor dünyada <gülüyor> tamam mı şimdi gösterimi dünyada biten bir şey Haziranda gösterime girmez. Bir animasyon filmi Haziran'da gösterme girmez. Bu kadar geri zekalı olmayın yani. Abi şeylere girmiyor ki hani herifler işte yılbaşından sonra şeyde böyle yılbaşı şeyinde girdiler değil mi? mı girdi? Zootopia. Yok canım. Yok. Herhalde Şubat şey, falandır. Yok o yok yok. Zootopia <Gülüyor> bitti çünkü bayağı oldu. Zootopia <Gülüyor> bayağı olmadı aslında ya. Nisan başı ya da Mart sonu girdi o. Yok Çin'de olabilir o Nisan çok Çin eski mı? değil yani vizyona girdi. Çin'de yeni girdi onu biliyorum. Amerika'da daha eski girdi ve şu anda bayağı... Yani o Mart sonu, Nisan başı yakın gidiyormuş. Gişeleri. Frozen'a yakın gidiyormuş. Bir Frozen gişi. geçti. Geçti mi? Geçti geçti. Milyar doları geçecek o zaman. İyi şey. Geçti diye. Amerika'da geçti diye biliyorum ben. Hikayesi iyi bayağı. Çok iyiymiş. Bir de Batman, Superman falan diyorlar işte görüyorsunuz. <gülüyor> Geçti evet onun da zaten geçti. Hırtman yani. <gülüyor> Süpermen'i geçti evet Zootopia şu anda öyle bir olayı var. <gülüyor> <gülüyor> ama geçer abi ya, çocuk işi geçer zaten. Geçer, abi abi. Yani. Çocuğa satar çocuk satar abi. Aynen. Ama Aynen. mesela şey, şey satmamış yani, mesela. Bu arada, bir, bir çocuk demek 3 yetişkin demek. Ama bu arada şöyle bir şey var ee, Kung Fu Panda patlamış 3. Kung Fu Panda patlar zaten. Ee, ama 2'den şey... çok daha iyi bir filmdi abi bu. Ben 3'ü izlemedim. İzlemedin mi? 3, 3 ikiden çok çok daha iyi bir film. Ama bunlar rağmen patlamış. DreamWorks'te sattılar zaten, Sattılar işte. işte. Kung Fu Panda o yüzden sattlar biraz da Kung Fu Panda patlayınca biz bir şey kurtaramayacağız diyeyim. Şey, sata e, bir şey paraya mı aldı yok, onu? Yok. Ee, NBC, NBC, Universal aldı. <gülüyor> Amirlerde tamam, Disney onları alır, sorun değil. Biz ne yaptık onu Disney. da almasın. Disney. Ben, ben. söylüyorum, ileride dünya ileride tek entertainment. Firması olacak Vay Disney. <gülüyor> yani, Google, Google ve Disney var. Bu sadece <gülüyor> dünya düzenli. Olmaz şey. ya. Bence Fox Universal ve yani Paramount alabilir. <gülüyor> Ama Fox Universal ve şey e, Time Warner'ı alamaz yani. Eninde sonunda alır Disney. Time Warner'ı almasına gerek yok ki. Time Warner belki sadece DC'yi satabilir. ya. Yani. Hmm? Time Warner sadece DC'yi satabilir. Beklediği karı kazanamazsa. DC, Öyle bir şey DC, DC, DC DC properties'i satabilir yani. Disney mi satacağını diyorsun? İşte 4 milyar dolar, 5 milyar dolar verirse satabilir abi. Yani ya yani işte DC DC abi. Ben söyleyeyim Disney çıkar şu an DC'ye 15 milyar dolar rahat verir. Çünkü çünkü çünkü şey diyorum abi. Çünkü Time Warner DC'ye hiç önem vermiyormuş gibi duruyor. Tamam hani o yüzden evet. diyorum. Baya Göt gibi davran ya abi. Ben kızıyorum lan. Ben bir çizgi roman okuyucusuyum. Tamam mı? O bu kadar kötü davranılmaz abi friend. Şeye göre ayrıyoruz ya. Kaynak ya. Yani, yani. Ayrı bir entity olarak yapılandırılması gerekiyor. Evet. Yani mesela Disney yani Marvel o kadar karışmıyor yani. <gülüyor> abi bak şey diyoruz ya DC Disney... zaten şey e, hatta şöyle bir şey oldu. Disney yani şey Marvel's diyorsun sahiplerinden biri o Danyo gerizekalı İtalyan soyadlı bir herif var tamam mı? Hı -hı. O herif işte şey, hani basın gösterimlerinde işte gazetecilere iki taneminden fazla içecek vermeyin diyen bir herif tamam mı? Ya yani o şekilde zengin olmuş bir <gülüyor> Danyo. <Yani şu, gülüyor> Disney'ye satıldıktan sonra Marvel'a, Kevin Feige'li zaten aralarında baya bir problem çıkmış. Hı -hı. Sonra işte Kevin Feige ve Disney stüdyosu aldılar. Hı -hı. Marvel'dan çıkartıp direkt Disney'e bağladılar. Hı -hı. Bilmiyorum. Ya şöyle, Marvel şöyleymiş yani. Çizgi romanları yollamıyormuş adamlar ya çizerlere. Evet, evet. Ya kime? Bir, Bendis'e mi? Bendis değil galiba. iki kişiye yollanıyormuş bütün çıkan çizgi romanlar. Biri Bendis, bir de biri daha şimdi bilmiyorum. Yıldıray söylemişti de. Ya bu komp bir listeleri var hepsinin tamam mı? Hani sayı çıktığında işte gö gönderilir birilerine falan filan. Çizerlere gitmiyor. <gülüyor> Ed Baker, Ramone, işte bir hikaye yazmak için karakterin daha önceki bir hikayelerin çizgi romanını mı ne istemiş galiba. Ed, galiba Ed Baker'da atmayım şimdi Yıldıray'a anlattı. Herife omnibus'u ne yollamışlar? Geri yolla demişler sonra. <gülüyor> Oğlum Yıldıray'a kendi çizdiği varyantlar gelmemiş. Aa, bunları an anlatabiliyor muyuz? Bilmem. Yani Baya bizim dükkandan <gülüyor> aldı ya. Aa benim varyantım varmış burada diye. <gülüyor> Bana bunu yollamadılar diye. Elif süperi çizerken yollamamışlar. Orada bir editör ben sana ayarlayacağım demiş. O ayarlamış varyantları. Allah Allah. Kendi çizdiği varyant dahil. Ya işte büyük şirketlerin çatısı altına girdiğin zaman sıkıntı. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Marvel'ın şu anda genel Şeyinde iş yok sanırım. Hala kim? Axel Alonso mu? Kim var? Marvel'un başında. Editörün çift kim? Kesede mi hala? Kesede değil mi? Kesada hala şey var ama Axel Alonso baya bir şey neyse ha, birisi var işte. İş yok anladığım kadarıyla orada. Ya o herif de zaten Marvel iflas ederken el atıp hmm. ucuza kapatmış. Sonra Disney'e satınca köşeye dönmüş. Hmm. Çok acayip ya. Keşke bizim paramız olsaydı. Biz bak şimdi şey, mesela ben şeyi diyecektim bu arada. Birine adı şeyi emanet ettiğin zaman mesela iyi bir herife emanet ettin. Kevin Feige şeyde hmm. ya. Evet. Mesela DC'de de bunun şeyi Poldini ve Bruce Timm animasyon hı hı. evet aynı şey, böyle evet. size. Burası sizin istediğinizi yapın anasını satayım. Işte, adamlar adamlar da yağdırıyorlar adamdan. Gerçi <gülüyor> DC'nin son iyi. birkaç animasyonu iyi değil ya. Ya seviyorum ben filmlerinden iyi. Filmle <gülüyor> diziler Mesela dizilerinde niye abi? Ya bilmiyorum. Dizileri ve dizilerinin kendi şey var. Dünyası var. Şey ben seviyorum hani sevmemiş Ben şeyde beğendim bu arada. Team Titans'ı Titans... işi beğendim. Güzel animasyonları var. Animasyon kalitesi. Pek çok son Justice League işinden iyi. Batman işlerinden iyi. Evet. Animasyon kalitesi olarak. Bence o onlar Kore'deki stüdyolarını değiştirdi o yüzden. Olabilir. Daha iyi ama yani. Hayır yani Animasyon kalitesine bakacaksan aslında onun yani hani, tamam şey anlamında e, yapımcılık anlamında belki bir süpervizörlük kapsamında bir şey olabilir de hmm. hepsi şey fason yapılıyor yani Kore'de yapılıyor hepsi. Ama iyi yapılıyor işte fark etmez ki yani nerede yapıldığı fark etmiyor. Şey iyiydi mesela ondan sonra çıkılmaya başladı. Yani Crisis on Infinite Earths var ya hmm. onun uyarlaması bir Justice'lik filmi çıktı ya onun animasyonu çok iyiydi. Çok iyiydi hem de bayağı bildiğin Legend of Korra seviyesinde bir animasyonu vardı. Ondan sonra DC animasyonları bir çıkıldı abi animasyon kalitesi olarak. Bayağı böyle ben iki kımıl o... deyip üç, bir dakika boyunca duran karakterler izlemeye başladık falan. Yani ben son zamandaki işlerini çok beğenmiyorum. Hani animasyon kalitesi anlamında bir şey diyemem. Hı hı. Ama... Yani vasıfsız işler çıkıyor. Ya uyarladıkları işler de çok iyi değil. Tron evet. of Atlantis uyarladılar. Tron of Atlantis'in orijinal çizgi romanı ne ki? Ne çıkartacaklar ondan? Hayır ama <gülüyor> daha iyi iş çıkabilir. Justice yani League War'un uy uyarlandığı şey de çok bomba değil. Onu değildi. uyarladılar. Neyim, ne varsa onu uyarladılar adamlar işte. Flash'ın uyarlaması da iyi değildi. Flashpoint uyarlaması. Ha, Flashpoint zaten şeye uyarlanabilir bir iş değil. Öyle bir sıkıntı var. Hani onu uyarlamak bir tane filme uyarlanabilecek bir şey değil. Onu baya animasyonu dizi haline getirmeleri. iki sezon falan yayında var lazım onu Ama yine de araya işte babasını falan sıkıştırırlar. Ya işte o yüzden sıkıştırıyorsun atılar. işte anladın mı? Araya sokuşturuyor bir şeyler öyle de olmuyor yani. Ama evet. Ama hala animasyon yapmayacakları belli değil. nasıl sıçayım. Ne? Young Justice yapıp yapmayacakları belli değil. Valla biliyorum. E, ne Netflix... işte ya son zamanlardaki. Valla Netflix tabi canım. Netflix istiyorsa yaparlar ya. Türkiye'de yok şu anda Young Justice Netflix'te. Hı. Olsa ben tekrar izlerdim 1-2 sezonu. Evet, yani... kostüm senin kostümün ne? Bana mı geldi? Hı -hı. Rorschach. Aa çok iyi kostüm. Mükemmel kostüm abi. Evet, o, iyi. evet çok iyi. Bunu demişler. Manhattan'da Dr. Doktor <gülüyor> Kostümsüzlük. <gülüyor> <değinelim. gülüyor> mavi çükünü diyorsun da onu <gülüyor> <gülüyor> Doktor Dr. mavi çükünü unutmayalım. Aynen öyle. <gülüyor> Ama Rorschach gerçekten. Rorschach çok iyi. iyiydi ya. Yani bak yani bu son filmden ne kadar şey yapsam da evet. şeyde bilmiyorum niye beğenmiyorlar o filmi. Hiçbir suç bulamıyorum. Watchmen'in iyi film. Çok iyi. Çok Watchmen iyi. iyi film. Yani bence gelmiş geçmiş en iyi çizgi roman uyarlaması olabilir. Yok gelmiş geçmiş en iyi çizgi roman Sadık, Sadıklık olarak diyorsun. Sadıklık olarak. Yok bence gelmiş geçmiş en iyi çizgi roman uyarlaması Deadpool abi. <gülüyor> bence, üstüne bence, tanımıyorum abi Bence şeylerinden çok daha iyi olduğu için Yani çizgi romanlarından daha iyi Bence Deadpool Hı? Çizgi romanlarından daha iyi filmi Yani hani o, yani, yani, o iyi evet. bir uyarlama değil üstüne bir şey koymuş Benim dediğim hani böyle bayağı Aynısını çekmiş gibi Watchmen yani gibi ne lan çekmiş zaten aynısını kare kare almış evet. herif storyboard olarak çizgi romanı kullanmış hatta o black Friday şey olarak dvd'si de koymuş herif animasyon olarak daha ne yapsın herif o şeyle uzaylı olan alternatif sonu çekmiş falan evet. ya. ne yapsın ki ya <gülüyor> <gülüyor> daha ne yapabilir yani ve Alan gelen memnun edememişler. Yani, <gülüyor> Alan şöyle söyleyeyim, Moore. Ben Alan Moore da Frank Miller gibi artık bunamışlar. Ne yaptıklarını <gülüyor> farkında değiller. Bir bok yapmaya çalışıp günümüze ayak uyduramayan dinozor olmuşlar. Alınmasınlarım. İkisi de büyük sanatçı. Büyük şeyler yaratmışlar. Alan eski Moore işleri, sinemayı sevmiyor oğlum. oğlum işleri oğlum. inanılmaz Zorbeli. iyi. Yani Elmur'a yani. sorsan sevdiği film var mı muhtemelen. Onu Hayır, Elmur'un yani yani. kafasında şöyle bir şey var bence. Benim anlattığım hikayenin tek bir formatta anlatılması mümkündür. Hı. O da benim anlattığım çizgi roman formatıdır diyor. Başka hiçbir me mecraya taşınamaz diyor. Bu yani öyle Saçma bir egosu var. Yani evet şimdi... öyle bir egosu var ama bence. Yani madem öyle bir şeyi var kendisi yapsaymış vermeseymiş kimseye. Ama hiç kimse... İşte... Ya onun değil ki onlar. İşte onu diyorum. <gülüyor> yani... Yani, öyle yapsaymış. Bak Calvin o adamın vermiyor. Haa taşşak böyle bir şey işte. <gülüyor> evet. Öyle atıp tutmayla olmuyor. Alan Moore'un kardeş, dur. baba, abi, neyse dayı. <gülüyor> onun şeyi yok mu zaten? imişte işte, şey artist don't kendi haklarının kendisinin olduğu yok bir şey yok şey de kiler onundur herhalde. <gülüyor> providence yapıyor, şimdi avatar da o öyledir büyük ihtimal yani en son yaptığı providence yani çünkü, var işte scott Snyder o tarafa doğru gidiyor işte ne şey e, artists don't çizgi roman yapmaya devam ediyor ya o işte <Gülüyor> tabi ama yani vampire falan hakları onun Değil mi? mi? Bilmiyorum. Vampir o zaman balon ki. Amerikan Vampire değil o zaman şey. Witchfire şeyi yarattı bu zaten. Stephen King yaratmamış. Eee evet. Witchcraft Snyder'ın. Witch'iz o zaman. Ama yani kötü bir çizgi roman Witch'iz. Okay. Bir tane daha bir şey yok mu ya onun şu anda? Wake falan tabii. yazdı işte. Wake var. Çok kötü. Kötü. <gülüyor> şey de <gülüyor> var. Oğlum. Bir de korku hikayesi var Image'dan yine. Neydi? Çizimleri de ne o Atilla takimine. O mesela o, o güzel bir hikaye. Hmm. Which belki de şöyle bir şey var. Biz Türklerde hiç cadı kültürü olmadığı için hmm. hani cadı yakma bilmem ne Amerika'dan hani öyle bir şey olduğu için bu arada yeni hani bir onun bir hiç şey is, yapabilir. Onu övüyor bu arada Hı? onu da söyleyeyim. 7.2 imiş not o, ben o. mu? Fragmanı çok beğenmiştim. Evet, fragmanı ben de beğenmiştim. Herkes yani çok şey, iyi diyor. Şey zaman ilk Amerikalıların şey yaptığı dönemde geçiyordu. Pilgrim derin döneminde. Ha. Hacı demek çok garip geliyor. <gülüyor> Değil mi? Ama o yani. Evet, Hacılar evet. ya. çok bir şey yok. <gülüyor> ee, bana deyiz? mı geldi şimdi? Evet sende. Ben en son fishnet dedim çünkü. Okay. Aslında. <gülüyor> yok Rorschach dedim en Bir tane sonra. söyleyeceğim ama iki karakter aynı kostüm giyiyorlar ve çok farklı karakterler bunlar. Dark Vinduk ve The Shadow. <gülüyor> <gülüyor> önü kostümü girer. Yapacak bir şey yok. Ya aslında birazcık Harika. abartsam Phantom Stranger da bende <gülüyor> bir kostüm. Ama güzel. Abi ben o şey ben retro havasını sayılırım. Ben zaten ee... yok Darkwing Duck'a saygım sonsuz abi. <gülüyor> şey de güzeldir bence. Shadow da güzeldir. O ben şeyini, şey Atkının, sevmiyorum. Atkı'nın üstünden o kanca burnun çıkışı evet, falan o, hoşuma gider benim. O kanca burundan nefret ediyorum. <gülüyor> Çok itici bir şey ya o. <gülüyor> benim hoşuma gider o kafada da bu kadar şapkayla geziyor falan filan ha, ortada bilmem mi. hoşuma gider o. Ee, ben bir de şeyi seviyorum abi. Hani dönem kostümleri. Ne tapıyorum. Benim öyle bir olayım var. Dönem hmm. filmi. daya bana İşte belli şeyler olsun. İşte... Nasıl, nasıl ceketleniyor? işte Darkwing Duck'ın giydiği gibi ceketler olsun, bilmem neler olsun. O büyük geniş şey şapkalar olsun falan filan. Bana öyle bir şey izlet, izliyorsun zaten. Darkwing Duck'ı ayrıca tapıyorum zaten. Evet. Ee, Tam çok, böyle eller kafası. Ya, şey zaten. E, Yüksek omuz Tabii tabii ve... Darkwing Duck'ın kostümünü aynı şekilde. Batman'de şeyde kullandılar da zaten. Grey Ghost. Batman Animated Series'de küçükken izlediği bir dizi varmış Bruce'un. Hmm. Grey Ghost diye. Evet evet, evet hatırladım. Onun karakteriyle birlikte şey var. Baya Darkwing Duck'ın kostümüyle geziyor işte. işte. Shadow'un kostümü aslında. Evet. Bir tek Googleları var. İki tane böyle bir gözlüğü var. Ondan geziyor herif. Bu arada onu mükemmel bir bölümdür. Bunu da bir şekilde izleyin. Ya hatta yeniler bilmez. Belli bir yaşın altındakiler. Belli bir yaş değil mi? 30'un altındakiler. <gülüyor> <gülüyor> Gibi dinozorüsü. <gülüyor> Batman animated series'i izleyin arkadaşlar. Aa, ben bence ki, biliyorlardır abi. İşte onu hayvan gibi rirani falan döndüğünü. Ya yani. var var ama mesela şeyler yok anladın mı? 20'nin altı bilmiyor. Yok yok bence. Yok herhalde. hayır şeyden bence... dolayı bilmiyorlardır. Çünkü HD'leri falan yok abi bu bölümlerin. Bulamazsın. Yes, yok. HD yok. olmadı ve HD bayağıdır hayatımızda bizim yani en azından 2000'lerden sonra hiç HD izlenebilir formatta piyasaya mesela... salamadı bu işler. Şu anda bir şey soracağım. E, i̇kinize de soruyorum. Şu anda herhangi bir şey internetten oradan buradan indirip ya da işte stream edip izlerken 720p'nin altında izlediğiniz bir şey var mı? Stream ederken var. Yani şey normal YouTube videolarını falan demiyorum. Dizi tamam. formatında izler. <gülüyor> ha bak. Işte dinozor olmanın kanıtı bence bu yani. Flash. Yok içeriyor. içerik ne olursa olsun 720 penin altı gözün dayanabiliyorsa dinozorsun bence. Ha işte ben falan ne kasılmanı niye ölmüş, bilmem neymiş. Bas oynasın işte. Tabii canım zaten yemek yerken izliyorum. Yarısını izliyorum ya da izlemiyorum yani. Hani arada de olduğunu bekleyemeyeceğim. Yani durdurmuyorum bile tuvalete giderken dizi yani. Yani içerik çay yani Paul Charloy'la oynamaya devam ediyor. Geliyorum. Yani şey Penderetful falan öyle değil ya atıyorum mesela. Penderetful da başladı ya. Başladı. Çok da güzel başladı. Şey soktular işin içine <gülüyor> güzel oldu. Doktor Jekyll. Enfield. <gülüyor> ah çok seviyorum ya. Şeyi de komple her şeyi seviyorum. Sabahtan akşama kadar konuşabilirim yani. Penderetful. <gülüyor> o kadar seviyorum. Neyse. Evet ben Dark Knight dedim. Ben de aslında çizgi roman değil. Filmden çıkma karakter tabii ki. Ama herhalde gelmiş geçmiş en büyük kötü yani bir anladan edemeyeceğim. Darth Vader. Aa evet. Çok yani, güzel kostümü. Hani Stormtrooper'lar da evet kask yani Ya bence, öyle Bence Stormtrooper'ların <gülüyor> yani şöyle bir şey var. Ben aslında başıma bir şey gelmeyecekse Darth Vader'ın kostümünü çok beğenmiyorum. Ya kostümün kask altı çok hani şey değil ama hmm. tabii o kadar şu göğsündeki o işte alet Tuşları. bile yani ha. o tuş bile hani gördüğünde hani o tuşu koy bir yere sadece o tuş takımını tuş hani takımını, bu Vader'dan <gülüyor> <bu gülüyor> parça evet. ölmüş burada bu kalmış dersin yani. Evet öyle bir şey. İkonikliği, <gülüyor> tamam şey reddedilemez zaten de hani modernize edilemeyecek bir karakter olduğu için çünkü sen o kostümün birazını bir köşesini değiştirirsen yani dünyalar yıkılır evet. tamam mı? Modernize edemiyorsun. Stormtrooper'larda öyle bir şey yok. İşte ha benzer ya. bir başka karakter yaratıyorsun onun yerine. İşte Kylo şey Ren yapma... yapıyorsun. Yok yok hayır hayır Kylo Ren değil. Old Republic'te yaptıkları tip ne? Stratejikleri var. Darth Bane'in kostüm bayağı Darth Bane bayağı aslında şeyin e, yeniden yorumlanmış hali. Darth Vader'ın yeniden ama yorumlanmış. Ama Darth Bane zaten yani, Darth Vader'dan Darth... çok önce bir karakter değil mi? Ama değil mi? sonradan, şu, sonradan ama. tasarlandı ama. Evet ama ha. çok önce bir karakter. Evet. Çok önce geçiyor. İşte anladın. Yeniden yorum aslında oraya koymuşlar. Anladım. Yani yapalım. Aa, bu evet. karakter güzel oldu. O zaman şu olsun bu bari demişler. Yani ama baktığın zaman Darth Bane dediğin herif Darth Vader'ın kaskının çıkmış hali. Yani şey dedi kaskını çıkarttığın zaman. Darth Bane oluyor zaten herif. Hani kostümünü birazcık değiştirdiğin zaman. O oluyor. Onu yapmışlar ama yani. Ama Stormtrooper'larda istediğin gibi modernizasyon yapabiliyorsun. Yapabiliyorsun. Ama tabi. ben, ben Mesela, topu... o yüzden çok seviyorum Stormtrooper karakterini. Evet. İşte siyah e, TIE Fighter e, e, ta, ta, evet, şey, Imperial Guard Boyle... Guard'da İmperiyat, inanılmaz. Ama güzel bir şey diyeceğim kasarlar. bu arada. Dark, Dark, Dark Edir'in gövde gövdesini falan sevmiyor olabilirsin ama mesela kaskı, kaskı evet. mükemmel bir samuray kaskı ve maskesi. O bir şey, o maskesi koyuyorlar ya onun muhteşem bir yorumu ya. Hayır evet ama o da yine başıma bir şey gelmeyecekse aşırı basic ve primitif bir e, grafik dizayn. E, tamam. Evet ve çok güzel işte. Ama o çok şey, yani bir döneme ait ve işte... Değil abi işte. Devrensel... O Bak, şöyle bir şey var. Şeye çok alışıyoruz. Tamam Şeye çok alışıyoruz. Böyle gereksiz detaylar etkilenmesine bu oyunla alakalı bir şey. Oyun şeyinin geliştirdiği bir Gereksiz detay eklenince, eklenince güzelmiş gibi geliyoruz. Hayır. Değil, değil yani, yani. O değil. Hayır. Mesela ben e, o Dark Vader'ın ağz üçgeni ve üçgenin köşelerindeki o <gülüyor> vida <gülüyor> olayı mesela beni inanılmaz rahatsız ediyor. Tamam mı? O tasarım. Bayılıyorum. Hatta yani orada şeyde hatta ilk üç şeyde prequel ile ilgili tek sevdiğim sahne olabilir. Maskenin geldiği. Orada kameraya Oysa. doğru maskenin gelişi ve şey çipiii tıps diye ses geliyor. Hmm. Bu benim midemdi bu arada tam o arada. <gülüyor> Efekte girdi ama çipiii tıps diye bir ses geliyor ya. Sanırım... Lidalar oturdu. Düzgün yeri oydu yani. Yani şeyi anlıyorum demek istediğini Aristo'nun. Hani evet yani şimdi baktığında o çok sert hatları var. Günümüzde genelde daha böyle yuvarlak hatlar Hı. hani kullanılıyor ya herhangi bir şeyde. Mesela hani Stormtrooper'ı da daha modernize ettiler. Daha yuvarlak hani o çıkıntıları işte Stormtrooper'ın şu yanak çıkıntıları alttaki çenedeki şeyi hı hı. onları daha böyle yuvarlaklaştırdılar ama mesela ben de stormtrooper'ın eski yani ilk stormtrooperları seviyorum. Hı hı. Hani ben mesela işte varyasyonları daha çok seviyorum stormtrooperler. Yani işte, stormtrooperler işte, işte clone gibi, da yapıyorsun hani çok yani kaslı hani çok acayip bir fark yok. Bu arada yani clone trooperlar özellikle ilk tasarımları en kötüsü olabilir yani. Şey. Ee, animasyondaki mi diyorsun? Yok canım He. animasyondan önce ilk şeyde e, Prequel'daki. Ha, ha, en o, kötü evet. hali galiba. Ya. İşte bu son ben klasik Stormtrooper'dan trooper. ziyade işte varyasyonlarını çok daha çok seviyorum. İşte o e, Snowtrooper hmm. kaskı mükemmeldir bence. Hmm, Güzel. Güzel. O Imperial Guard Speeder şeylerini evet. falan filan siperlikli ha, şeyini falan evet. seviyorsun değil mi? Onu, onu çok Güzel. sevmiyorum ama birazcık daha... Ben seviyorum valla <gülüyor> Ben Royal Guard'ı seviyorum. Ben yani ben işte şey kırmızı sonra, Imperial evet. Imperial Guard'ları çok seviyorum. Siyah olanları Dragon çok güzel. O şeyler de iyi güzel onların. Normal mavi mavi, mavi halleri de evet. çok iyi. S i̇şte Snow Trooper'larınki çok güzel. Flame Trooper'larınki çok güzel. Şeylerdeki çok güzel. Clone Wars animasyonlarındakiler çok güzel. Clone Wars komple çok iyi Boba Fett de iyi. Hı hmm. hı hmm. Boba Fett. Ama onun da yine şu Kaskın üstündeki o bayramsı anten. şey anten. yani <gülüyor> orası, onu sevmiyorum yine. İşte intergalaktik komunikasyon şeyi falan i̇şte, yani. adam, 2G, 2G kullanansız yok yani. <gülüyor> evet, tek, evet. öyle bir tek. Onu hayal edememişler o yüzden. <gülüyor> i̇şte ama şimdi o şey olarak yediriyorlar O anten olmasının nedeni işte bilmem kaç gezegen öteyle konuşuyor baba <gülüyor> <gülüyor> Antenle çekiyorum hani çekiyor. ama şu kadar 5 evet. santimlik antenle çözüyor. Oğlum yani. sırtından ona şey. bakarsan şey var RPG'si var. Çıkaramıyor bile. Eğilip ateş et diye. <gülüyor> ne yaptım? Ne yaptım? Bozuk ayıyla ateş ettim. <gülüyor> ama şey ya, onların hepsi yer bence ya. Uzun çok uzun zaman önce, uzak çok uzak bir galaksi. <gülüyor> <O zaman ya. gülüyor> O zamanlar teknoloji anca bu kadar. Buymuş şimdi. Yani. İhtar galaktik yolculuk yapıyorsun ama antenle konuşuyorsun. <gülüyor> yani. Darth Vader dedi. Darth Vader yani, dedi. dedi. Çizgi romana geri dönsem diyorum. Ben şey itafen işte sen söyle. Doktor Manhattan'a itafen <gülüyor> ben de şey diyecektim aslında. Spectre diyecektim. <gülüyor> Anca çizgi romandaki yeşil donlar üstünde <gülüyor> peli <peleriyle> geziyor <gülüyor> işte. Groot diyormuştu mu? Ne o kabukları çok güzel diyor. <gülüyor> düşünüyorum, <gülüyor> düşünüyorum, şu anda. Ha şey soracağım, ben düşünürken siz de aranızda bunu konuşun bence. Bu şey Capullo'nun yaptığı Batman kostümü nasıl buldunuz? Hangi son? İşte son. Turuncu şeritli. Okey ben. Benim ona şeyim var, onun Capullo'nun ne kadar söz hakkı vardı bilmiyorum ama tamamen daha önce yapmıştım sizin dükkanda. Kuruyorum, tamamen e, yeni oyuncak serisini promote etmek için yapılmış bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Valla bilmiyorum. Ya bu, Batman Unlimited serisi var ya, hatta animasyon filminde hmm. yaptılar bir tane saçma sapan. Animal bilmem ne diye. Onda da zaten Batman bu şeye dönmeden önce o Toy Line'da etrafı sarı çizgide bir logolu bir Batman geziyordu ortalıkta ve yeni bir toy line çıktı öyle. Vallahi onu bilmiyorum da öyle o, ucuz bir hamle gibi geliyor bana ama o kostüm yapılırken sarı e, ve yukarı iyi güzel durur birlikte. Onun güzel bir etkisi var. Yani, sarı, turuncu bir. İşte tur turuncu, sarı onlar birbiriyle güzel. güzel durur. Siyah, gri, turuncu ya da sarı iyi durur birbiriyle. Bizim logo da öyle ya. Hmm. Gri turuncumsu. İyi duruyor birbiriyle ama hani sanki sırf onun için yapmışlar gibi dur duruyor. Çünkü başka neredeyse hiçbir değişiklik yok kostümde. <gülüyor> Eldivenleri değişti işte. Ya yani işte çok <gülüyor> iyi yapmışlar. Yani bazı şeyleri çok değiştirmenin anlamı yok. Hani ya mesela öyle... Superman'in kostümü çok saçma mı ya. Çizmelerinin kırmızısını kaldırdık. Sebep. Ha? E filme benzesin diye. Ulan filmde kırmızı. Değil ya. Kırmızı mı? Bayağı maviye doğru gitmiyor mu? Ay oh, yaşasın. Kırmızı oğlum. Çizmeli. Gelemedi hatırlamıyorum. Ya donuyor yok doğru. Donuyor. Yani şurada bir de çizmenin o sivri kısımlarının şey olduğu kısımlarında da kırmızı çizgi koymuşlar genelde. Değil mi? Satmalık yani. Ha bu arada Superman demişken ben bunu söyleyeyim o zaman. Şey yeni 52 Supergirl. Hmm, Mahmut'un tasarımı. Hmm. Çok iyiydi bence. Evet güzeldi o da onu da çöp attılar şu anda. Bayağı iyiydi. Dizi, dizi, dizi kostümüne evet. yaklaştılar. Diz, diziye. Ya Çok bu şeyi ben kılım. Çizgi romanların filmlere yaklaşmaya çalışmasında kılım. Marvel da yapıyor bunu. Yapıyor. Evet. boku ve hani biraz gerçekleştiği hale getirilmesine eyvallah bir şey demiyorum ama mesela şey güzel siklemiyorum ben filmleri deyip Iron Man'in zırhını değiştirdiler ya ha. Evet. çok güzel hamle o şeyin yaptığı gayet de güzel bir zırh yaptılar Yıldırım'ın da yaptığı men... zırh mı diyorsun şu, şu an, son şu, an, şu anki mi diyorum i̇şte şey, gümüş... yenisini, yenisini diyorum, diyorum. Yeni, Rafael Marquez yiyorsun. miydi neydi Hı. çizer Rafael Marquez Hı. galiba ha. Yeni bir tane yüz maskesi falan değişti yani. Şu anda... Güzel oldu. Ben beğendim o zırhı. Sinemadakiyle alakası yok şu andaki zırhın. Yani sinemadakinde çünkü şey... Çok daha mangavari bir zırhı oldu şu evet, an. Evet evet. Şu an bayağı güzel oldu. Sinemadakini değiştiremezler. İlk filmde neyse o şekle gidiyor. Yani yüz en azından yüz plak. Hı hı, Değiştirmeyecekler onu. Bu benim hoşuma gitti bu. Ya, ya sinemadakini seride... değiştirmemeyi anlıyorum. Anlıyorum da hani bu çizgi romanı şu anda... Onu yaptılar güzel, Okey. seviyorum. Ya çizgi olman biraz sinemayı değiştirmeli. Yani her şey ona uygun yapmaya çalıştıkız ama sinirim uzun ya benim. Mesela evet. Thor'un ben strazinski zamanı ol. Hani zırhlı bir kostümü vardı ya. Hı -hı. Onu mesela sevmiyordum. Ha bir de zaten sinemaya uyarlayıp kostüm değiştirme olayı bence çok saçma. Çünkü strazinski zaten her zırhlı kostüm yok lan. Zırhlı var. Pullu mu pulları, pulları mı diyorsun? Evet sevmiyordum onu. E, hala yok mu? Şu, yok, şu an yok herhalde. Thor bir de pullu. Ondan esinlenme zaten. Onu mu yaraladılar? Avengers'ta da pulluydu. Hep pullu. Arada kolları çıplak geliyor sadece. Çağırıyorsun ha evet, çağırıyor sana pullanıyor. Bu şeyden. Avengers 2'de de pullu muydu? Pullu pullu Sadece şeylerim değişti. Yuvarlakları mı değişti? Ha. O yuvarlakları da hiç sevmiyorum ya nedense. Ben seviyorum ya. Yani. Ben o, çocukken bu torlar hayır, hayır. öyle olduğu için seviyorum onu bari. okey kabulüm ama o yuvarla motifi e, çok kullanılıyor ya. Mesela şeylerde de işte de var. Maltbullman'de var. İşte kör müdats oğlu mu? Yok kör bir asla alakalı Multiple Maltbullman'de multiple evet. var. Ondan i̇şte sonra Jack Kirby kullanılıyordu onları <gülüyor> zamanda. Onları çizgi roman karakterlerinin kostümlerine Jack Kirby soktu. Sonra herkes oradan bilmem şey, ne şey... ceket var. Yalı olacak. Yok yok. Ben DC'de e, Morayenler Morayenler hep öyle şeyler kullanıyor canım böyle New Gods'ın kostümleri falan filan böyle şeyler öyleydi mesela ee, Big Bardayla Man'in kostümleri evet. ha evet evet açık körbi dizaynlar yani onlar yani cek top, top dizaynlar şeylerinle gibi dizaynlar da. ama Thor'a şey yapıyor abi altı tane noktayı görmem lazım benim Thor'da <gülüyor> o nokta olayı hakikaten çok bir sürü karakterde var ve çok sevdiğim bir şey değil. Elsa'na söyleyeyim başka. Başka. Bence sende kendi orijinal kostümü iyi. Ney? Nerdaval. Sarısını da seviyorum ben. Kırmızıyım fırçısız. Kırmızıyı da seviyorum, sarıyı da seviyorum. Sarıda short giymiyor muydu altını? Sarıda kırmızı short ve üstünde bir de atlet giyiyordu kırmızı atlet. O Var, çok çekindiğim oldu. Rezalet. Perform ol, ol, bilmiyorum. Esben yani de onu, öyle demedim. Bir yani yani de boksal, a, boksör bokser çizmesi giyiyor altına. Onlar da kırmızı. Yel oldu. Yel oldu Rezalet söylüyorum. yani. Yel olduk ki sarıyı. Yel olduk ki sarı nasıl? Öyle değil mi işte? Düğmüslü sarıydı işte. Düğmesiz mi bilmiyorum. Sarı kostüm mu olur. Ya? Olur, sarı olur. <gülüyor> Moon Knight'ın kostümü çok güzel aslında. Ya Moon Knight'ın kostümü da çok güzel. Niye beyaz giyiyorsun? kötü adamlar geldiğimi görsün diye. Hani böyle psikopatça bir şeyi de evet. var. O yüzden hoşuma gidiyor. Moon yeni serisini okumadım bu arada. Herkes çok öyle okuyacağım onu ya. Warren Harrison bir önceki. Ha bak yani Moon dediğiniz aklıma o... geldi. En iyi kostümlerden bir tanesi abi. Şey Ghost Rider. Güzel kostüm. Evet. Kafatası da çok yakışıyor. Yenisini evet. diyorsun değil, değil mi? Old New diyorsun? Hayır. Hayır. Klasik. Old hmm. New'da da böyle. Chopper'lı olan halini. Araba versiyonunu da han çizimleri hmm. ilk ilk cildi. Motor zaten. Evet çiziyor da. İlk cildi ya o ikinci cildde mi değişti çizimleri? İkinci cildde değişti. Hmm. Ben i̇kinci tutmadım. Cilt tone de en iyi ya kötü değil. Yani ama yani orijinin ilk cildin tadını vermiyor sonuçta. Hmm. Ben okudum ikinci cildin sonda ne oluyordu çok diye bitti galiba hikaye. Ne saçma sapan hikayeler hmm. yazıyorlar zaten ya bir, bir, bir, toparlayamadılar abi. toparlamadılar abim Bir tek şeyin içerisinde Clayton Crane'ın evet. güzel hikayeler. Evet. Onlar da çok güzel hikayeler. Olur da solo... Ghost Rider'ın dizisini yaparlarsa o hikayeleri uyarlasınlar. Hayır Ghost Rider'ı bence solo yapmaya kalkmasınlar. Bu abi sen sonra. Clayton Crane'ın çizdiği hikayeleri okudun mu? Aa. Ya yani böyle bence... adamın tekinin kafasını götüne sokuyor. Tamam bak böyle bir şey var bir tane melek. <gülüyor> Sonra onu öyle tazı olarak Ghost Rider'ın peşine takıyor, böyle şeyler var diyorsun diyoruz. Ne güzel. Ama ben böyle şeyler olabilir. Ghost Rider. Ghost Rider. Yani dizi olabilecek kadar hikaye çıkarabilecek bir yani şey değil. Ghost Rider. Hani film şey gibi. Spektr gibi tamam mı? Hani Hı. arada bir görünüp tamam mı? Böyle çılgınca bir şey yapıp kaybolan bir tip olabilir. Olabilir. Olabilir. Ama dizi dizi olmaz bence hiç. Ghost Rider şey gibi olabilir bak işte. Hani o çekmeye çalıştıkları film var ya. Hmm. Onun gibi olabilir mesela. Hmm. Ya bence orada Ghost Rider'da da e, şeyde de Spawn'da da yani Glamour Shot olmalı. Ben Ghost Rider filminde tek sevdiğim şey o şey e, yakın çekim motor böyle hmm. geçiyor ya işte hani hmm. şey reklam gibi. <gülüyor> evet evet. O işte Ghost Rider'ın e, kafatasını yani, ve bilmem ne yakın çekimleri. Hmm. Bir tek onu sevdim. E tamam, olur abi, ya. yani. Ama işte o gizemli havası kalmaz. Yok şey. şey gibi çek şey işte gibi. Fr e, Freddy gibi çek. Freddy'nin filmleri gibi çek anasını satayım. Ya, asıl şey hesapta bilmemlerken ama film Freddy'nin filmi yani. Freddy'yi görmüyor musun onlarda? Görüyorsun. Hangi Freddy? Freddy'nin kabuklarındaki Freddy. E, var ama çok, çok görüyorsun onu Freddy. İşte yani. onu diyorum. Gör diyorum zaten ama şey olarak gör. Ama asıl senaryoyu taşıyan başka insanlar olsun. Hani Johnny Blaze'in hikayesini Sıklemeyelim anladın mı? <gülüyor> Onlar efsane olarak birbirlerini anlatsınlar. İşte bir yarışçı varmış da şeytanla anlaşmış falan filan diye. İnsanlar birbirini anlatır tamam mı? Öyle anlatırsın orijinini. Sıfırdan Johnny Blaze bunların hepsini yaşıyor. İşte bilmem ne yapıyor. Günlük hayatında tekrar Johnny Blaze olarak takılıyor falan filan. Ha bu arada Johnny Blaze deyince de yine başka bir kostüm geldi aklına. Dönünce öyle söyle. söyle ya sıramız falan söyle yok. yok. aklına gelen tamam. söylüyor işte. Ben Deadman'in kostümünü de seviyorum. <gülüyor> Kırmızı D. Evet. Bir de yakaları Koca böyle. yaka. Hani evet. çok komik duruyor. Hı. Ama o beyazıyla çok acayip Kırmızı kontrast sağlıyor ya. O bence güzel bir kostüm. Hani <gülüyor> pelerin bekliyorsun o yakanın arkasında ama yok. Hani <gülüyor> <gülüyor> böyle yeri bir... Doctor Strange şey var yakası ama pelerin yok. Ben yani. bu arada yani şeyin kostümünü çok beğeniyorum. aslında tamam tam Full kostüm giymemiş de be, aceleyle çıkmış gibi bir durum var orada ama yine de ben çok... Yıllardır çok değişmedi aslında. Ara ara değiştiriyorlar ve onu kötü buluyorum. Şeyde bile kullandılar hatta o kostümünü. Nightwing'in kostümünü seviyorum abi. Ben de çok seviyorum. Hangisini? Mavi. Mavi ve kırmızı. Hayır. Aynısının kırmızısını da yaptılar. Nefretti o, öyle başladılar. yani Aynı kostüm abi. Aynı kostüm ama renk işte değiştiriyor. Işte rengi biliyorum. seviyorsun okey. Ama yani, ben o tasarımı seviyorum. Şu, şu şeyli olanı demiyorsunuz değil mi? Yok canım yok hayır püskül kanatlı Püskülü. olan demiyorum, demiyorum. püsküllü Püskülü. yok şurada şey şurada ha şurada sadece evet. mavi olup evet. mavi, mavi var yani. ama var. şey kuş kuş da yok kuş olanları da seviyorum evet. şuraya küçük kuş koyuyor şey şey şey V gibi, gibi aynı Manchester United'tan öyle bir şey vardı ya forması W, w gibi aynen. bir şey var işte. evet evet o güzel. Aha, o güzel o çok güzel kostüm sade ve çok güzel kuşlu olanı da seviyorum aslında püsküllü olmasın da ben Nightwing'in böyle şey ilk çıktığında çok kötüydü. Çok Altın şey. rengi burada bir şeyler vardı falan. Allah'ım MacGyver saçlı. <gülüyor> 80'ler ne kötü tünemlerdi ya. 80'ler de değil 90'lar o daha da kötü ala geçiş dönemi. de aklıma geldi unuttum. Sonra tekrar hatırladım. Ha şey ya Batman'in Red Sandaki kostümü. Ya ben sevmiyorum ya o şeyi Şapkası. <gülüyor> <gülüyor> Kalpak. <Ha. gülüyor> Ya şey Gaslight like Batman güzel ama o yani şeyi sevmiyorum. Ya benim aklıma şu anda çok güzel bir şey geldi gelsin ha. söyleyeceğim. Ha, onu eminim ben. eminim sizin de çok hoşunuza giden bir şeydir. Daha önce demiştim yolu mu? Şey işte grubette yorgun düştüm beceğim evet. boştum yani. <gülüyor> benim boşuma gidiyor. Yani Supermanın orak çekici, amblemi de çok güzel hani orada. Bu Benim mavi o Superman şeyinden bahs bahsedeceksek Kingdom Cam'daki logo ve o of. kostümün üzerine Superman kostümü tanımıyorum ben. Kimse kusura bakmasın lan. Ben, ben ha. e, hani çok nadir seviyorum şeyleri. Hani hakikaten zırh gibi olmayıp da sadece gerçekten ha. Spendex giymiş çıkmış hmm. e, Superman ya da süper kahraman hmm. olayını ben pek sevmiyorum. Ama ya yani Alex Ross çizici şey oluyor. <gülüyor> Ama o kostümün tasarımı da çok güzel. Çok o logonun, o S'nin şekli falan evet. filan. Mükemmel lan. Adamın, onun, onun o ayara yaklaşabilen başka bir şey yok. Senelerdir dizayn yapıyorlar. O Kingdom Come'un evet. üzerinde de yapılıyor. Öyle sürekli değişiyor adamın kostümü. filmde değişiyor falan filan ama da o bir Alex Rose olamadılar. Kusura bakmasın. Alex Rose ama çok gerçekçi çiziyor. Lam Handle'ı var yani. Evet. Evet. Ben şey diyeceğim. Cassandra Cain, Batgirl. Batgirl çok güzel o kostüm evet. evet Ağzı yani. dikiş tam ağzını dikişli işte, hali falan. Bayılıyorum o kostümü. Ben benden. de çok seviyorum onu. Ve Cassandra Cain'e karakter olarak da bayılıyorum. Bu arada yeni yani New 52'daki Cassandra Cain karakterini de ben seviyorum. Okumadım onları ya. Hani suratı açıkta olan değil mi? Hmm. Yani o sonra maske de takıyor. O hali hoşuma gidiyor benim. Cassandra Cain'in sonradan Batwoman mı bir şey olarak o Batman Incorporated'ta da gözüktü falan da New 52'dan önce. Ama ı ı. o yani, şeydeki gibi değil. Batgirl'un diki yani. değil. Bu arada Batgirl demişken ben e, spoiler'ın, Stephanie Brown'un Batgirl olduğu dönemki Batgirl'un kostümünü de çok beğeniyorum. Spoiler kostümüyle Batgirl kostümü. Morlu bir Batgirl kostümü yaptılar ya ona. O kostüm güzel. Hatırlayamadım. Yani zaten çok sürdürmediler New 52'ye geçtiklerinde patlattılar garibimi. O güzeldi. Bu arada şey de güzel. of Burnside kostümü evet, de o o güzel. O yeni genç. Ha, deri ceket. İşte ceket giymiş falan filan. Evet, Batgirl kostümü mi? var ya. Yani. güzel. Bu arada şey çok ayıp. Şey onun aynısı. Spiderwoman kostümü. Sadece renklerini değiştirmişler. Ya o büyük terbiyeci. Jessica Drew bence ölsün ya. Ölmesin ya. Şu an hiç sevmiyorum. Son hamileydi. Evet. Ya. Tamam, şimdi ölmesin. Doğurduktan sonra ölmesin o. Zaman. Doğumda ölüyor değil mi? Evet. Örümcekler çıkıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> yiyorlar. Annelerini yiyorlar ya böyle. <gülüyor> Yazsın bunu bir çizgi olayın. Ya, bence diyorum. Marvel'daki en büyük şıllık ya kendisi. Evet. O yüzden yani bir seviyorum. orada bir burada. Yok shield ajanı, yok hidra yok evet. bilmem ne. Hidra'yı Hidra. <gülüyor> Hail Hidra. Sevinirim. O'nun kostümü de kötü. Hep evet. kötü. Hep kötü yani. Hep kötü. O alnındaki üçgen nedir ya? <gülüyor> ya işte yeni kostümü iyi de o da direkt Batgirl'dan araklamışlar yani. Öyle bir şey var. O da ceket giyiyor ya. Hımm. Aynısını giyiyor. Sadece bazı yer renkleri değişiyor. Gwenp şey e, Spider Gwen kostümü mükemmel. Mükemmel evet aynen çok iyi kostüm. Ne Spider Gwen? Ha. Ben Gwenpool'u çok beğendim. Gwenpulu da çok iyi. <gülüyor> Squirrel girl. Hayır hayır hayır. <gülüyor> şey e, Destrop kostümü. Ha. ha güzel evet. Yes, Destrop'un evet. kostümü. Iyi. Bence çok iyi. Hangisi ama? Ha? Oyunlarla gelenler. Yani evet. Yani çok şeyle beraber pu gelen. Pul zırhlı olanı çok evet. sevmiyorum da. Arkımla birlikte geleni evet. Çok takdir ediyorum. Evet çok iyi oldu. Çok takdir ediyorum yani ya, kostümü. Onu görsek keşke öyle. Harley Quinn kostümü de iyi her zaman. Her yani Harley Quinn'in yani. evet. her kostümü i̇şte, fena değil de Jesster'ı seviyorum ben. Ben Jesster'ı seviyorum. Yeni yani şey, e, Arkım yok. Arkım oyunlarındaki halini pek sevmiyorum. O oyunları çok şey yapmadığım için şey fena değildi işte. Bu New 52'da daha böyle Suicide Girls tribindeydi ya. Ha. O da güzeldi. güzeldi Daha böyle got bir altın tribindeydi. <gülüyor> şimdi mesela daha birazcık daha teknosever bir abla <gülüyor> gelmiş. Böyle şımbıltılı şortlar falan. Ben ayrıca bu şimdi ayakası... Bu arada gibi. o şeyde çok enteresanmış. İyi fark ettiler. Jester kostümünün olması ee, filmde. Filmde. Ha. Köşede duruyor. Bu Keşke arada. görsek. Bu Keşke ya. O bence göreceğiz Biliyor inşallah. musun? Çünkü orada hani moru soyunurken mor mor yırtık mor kot pantolonu seviyorsun ya. Yırtılmaz <gülüyor> pantolon. <gülüyor> ben sana alayım ya mor bir şort, kot, <gülüyor> kot şort. Abi, abi şort zaten falan. o herhalde Marvel evrenindeki en dayanıklı şey o. Adamantium <gülüyor> falan ya. değil yani. <gülüyor> Hulk'un pantolonu. <gülüyor> Yırtılmıyor abi. Evet. Başka ne var? Bakayım. Ben Sentry'nin kostümünü de beğendim. Güzel. Bence evet. de güzel. Sarı S kemerden. Evet, güzel kostüm. Ya Sentry'i harcadılar zaten. Ben o evet. karakteri de çok seviyordum. Bence, bence ben. de çok, ben bir karakter. Ben çok iyi karakter. Ve yaratılma hikayesi inanılmaz. ya. Bayağı iyi yani. Kostüm daha bir harbiden güzel. Oğlum, benim de aklımdaydı. İlk ya zaten. Muyum, çünkü. Ya Marvel'ın en iyi dönemi herhalde. Civil War. Sonrası işte o New Avengers, Mighty Avengers dönemleri falan filan. Mükemmel bir dönemiydi Marvel'ı ya. O abi. Dark Reign'de Punisher böyle hikayesi var ya bu hmm. şeyi Osborn'u öldürmeye çalışıyor. Sentry bunu kovalıyor. Ha evet. Çok iyi hikayeydi o da. Evet. Tık diye kuşuna evet. tutması. Evet. Şeyde çok güzel oğlum böyle gidiyorlar şeyi çağırıyorlar ya mağaraya kapatmış bir tane taş koymuş herif. Oradan adamı almaya gidiyorlar. Oturmuşlar sakalları çıkmış falan <gülüyor> Sana ihtiyacımız var diye getiriyorlar. <gülüyor> Sen kimsin lan <gülüyor> falan değil mi? Bir anda çok tıstım. Sen kimsin? Ana Superman girdi. <gülüyor> o Superman girdin. Marvel'ın önüne Superman soktular. Nasıl soklar Mağaradan çıkardılar. <gülüyor> Bu ne lan? Diyorum. Çok da güzeldi o şey. Bu arada şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Bütün Marvel'ın X-Men hariç en iyi dönem o Civil War ve şey dönemiydi. X-Men çok bağlantılı değildi ya. Yani, yani şey ya House of M'den sonra ha. Civil War, işte New Avengers... Aynen, mesela X-Men için de halzırım çok güzeldi. Onun haricinde Marvel'in onun ilk dönemi abi. Cyclops'un, Old şeyden ayrıldığı, evet. All New X-Men, işte Wolverine di X-Men evet. şeyinin bilmem ne? o dönemi mükemmel ya işte şöyle söyleyeyim, Marvel'in ben... o Heroic Age denen kısım hariç aslında ya o işte zaten Old New 52'nin çıkması. İşte Marvel'ın satışlarının düşmesi falan o araya denk geliyor hep. Evet. O dönem çok kötü. Yani bütün dergiler kötü neredeyse o arada. O, şey de kötü Fear falan. İşte orası Heroic yani. Age zaten işte o Fear oranın eventiydi. O işte New Avengers bitti. Ondan sonra o AVX'e gelene kadar ki dönem Heroic Age. Orası berbat. Yani okunacak gibi değil halbiden hiçbir şey. AVX de işte kötü. Abi, ben seviyorum. Neden ben seviyorum? Sevmiyorum. Bana şey gibi geliyor böyle. O eski kim kimle dövüşürse yener saçmalığının olduğu hani aptal hmm. bir çizgi roman gibi geliyor. O yüzden Yo, seviyorum. Aslında çok güzel hikayesi var ama yani ya, harcadılar. Şeyler güzel orada. Yan hikayeler var ya. biz hmm. vs. bilmem <gülüyor> ne. <ya. gülüyor> i̇şte. Onlar eğlencelik işte gidiyor. Ya, ya odanın kirası güzel aslında ama işlemediler şey. Işte. Ya onu işleyemediler. İnsan o Seoul'u işte işte acele ettiler. Yeni 52'den dolayı 52, yani bunlar. Bundan dolayı acele ettiler. ettiler. Yeni Yoksa satışlar diye. Yoksa ben şey ister Düşünsene Phoenix'ler dünyaya ele geçiriyor. Ne oluyor o arada? Hiç orası falan böyle saçma zaman saçma. O daldı dört tane Adamın içine girdi Phoenix. Yani. Ne oldu ben anlamadım. Ne oldu sonra dünyayı ele geçirmişler. Dünyayı yani, ele, ele geçirmişler. Sonra da böyle bir anda yani Bir anda yenilirler. Evet, Hop diye böyle bir senelik şeyi. Bir sene boyunca bütün dergilerde sürecek hikayeyi. 3-5 dergide hemen o 3-5 ayda toparladılar. Ha, ben bir de ben Dark Phoenix'in kostümünü de seviyorum. Hımm. Ben de şey... Altın şeyli. Evet, onu ben de çok seviyorum. Hatta Greggland'i sevmiyorsunuz siz ama gelmiş geçmiş en iyi kapak bence Phoenix'in Greggland hey. kapağı, evet. Ustundan Trace etmeyi kapağı diyorsun. Üstelik <gülüyor> evet, o kapak çok iyi. Çok seksi kapak, evet. evet. yani ergenlik dönemlerimize geldiği için ama ergenliği 30'da yaşamıştım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Valla benim Marvel'da Marvel kapağı deyince aklıma gelen ilk şey şey e, kimin çizdiğini hatırlamıyorum şu anda ama e, Spider Woman'ın şey Madam Hydra kapağı var. <gülüyor> <tabii. gülüyor> Bu arada şey diyeceğim. Çok e, kostümlerden en iyi kostümlerden Marvel Now Cyclops kostümüne bayılıyorum. Ben, yani, güzel. Ben sevmiyorum ya. Yani. Şu, şu kafada is. çok beğeniyorum çok dramanı çok seviyorum böyle o karaktere ne yaparlarsa yapsınlar sevmeyeceğim galiba çok iyiydi lan orada o hikayede herif. ben sonrasını okumadım ama ya, sonrasını, ilk kafkayes falan da sonrasını okumadım kafkayes de o Cyclops was right oh, olayına çok kapıldı ama yani ben çok yine güzeldi. de deniyor diyorum ya Herife yine de sevemedim Herif deniyor ama olsun. Ben beyaz orada magneto değil işte deniyor. Oradan tek şey orasıydı orada bile deniyor bence. Ben beyaz magneto kostümünü de seviyorum. Ah beyaz magneto güzel güzel. güzel. Ama magneto kostümü de evet güzel normali de güzel. Evet. Ama magneto kaskla süper olur ve gelen filmde çok kötü yapmışlar. Evet ya yani. yeni filmde de çok kötü kostüm. İşte on diyorum gelen filmde çok kötü yapmışlar kostümleri kostümler komple berbat. Berbat, berbat komple. abi. <gülüyor> Maalesef. öyle bir de şey gibi, Silverna, şey gibi kostüm... Komet gibi geziyorlar ortada. Yok o, o şey büyük ihtimalle o e, öğrenciler için şey kostümü de. Fark etmez çok kötü. Yeni değil. şey kostümleri de kötü. Yani o X-Men X-Men X-Men kostümleri de kötü. Yani siz öğrencilikten çıkıp itmeğini fotoğraf soruyordum berbatlar. Çok kötü. Sadece şeyinki güzel. Fallout'un ee, ki o da Olivia Mann olduğu için. Hayır o zaten soru. orijinal kostüm <gülüyor> Saylakuntilerde ise şeyinki de öyle. Nike Roller'ınki de orijinal kostümüne çok benzediği için. Yok ama uyarlayamamışlar. Uyarlayamamışlar yani boydan gördük filmde göreceğim gerçi filmde görüp karar vermek lazım. Low-fot. Hayır, foto fotoğrafla. Verdiğiniz fotoğrafta kötü duruyordun. Hayır. Hepsi bok gibi duruyor. Hı -hı. Tamam Özellikle Quicksilver'la Stormy'nin ki çok, çok çirkin yani. Ama Quick Silver'ın ki rezalet lan. Rezalet abi. Ki aslında onun orijinal kostümü çok iyidir bence. Şu beyaz saç tuttuğu olay. Ya, ya onu... ters Qu Quick Silver'ın kostümü şeyde iyi yaptılar yani. yani ben, mesela Quick Silver'ın mesela kafasında yine kendi saçından çıkıntı vardı öyle. <gülüyor> <mesela. gülüyor> evet, bak, süperlerin e, genellikle oluyor böyle kafaların şeyde, şeyde kullandıkları hani kostüm değil tişört giydirdiler adam ama o renk Tamam. Şeyde Age of Ultron da iyi bir kostümünde. Ya ben onu, onu sweet yapsalardı o aynı şekilde evet, o çok o, iyi olurdu. Ama o herif iyi bir e, Quick değildi bence. Bence gereğinden fazla kaslıydı. Evet, bir beklenmedik bir vücut vardı. Biraz bana kalırsa. biraz daha ince olmalı. Evet. Ya evet olur. Evet doğru. Ama bu filmde de geçen filmde... Aa bak bu arada biraz fazla kastım yok. O, o çocuk lüter olur lan o çocuk. O çocuk biraz, olmaz. daha biraz daha, biraz daha çalışması gerekiyor. Ya Zaten... Yani, yani, Harry Çevil, şey zaten yani bir zamandakini zaten hiçbir şekilde yapmazlar hani, da. Suratı, Ay, yine de. Suratı olmasa Harry Cavill'ın vücudu olur. Hayır evet. <gülüyor> yani o, o hissiyatı vermesi lazım. Herif öküz gibiymiş lan. Verir abi. abi. Yani bence... Abi, pardon da, Star Trek filmiyle Thor'un arasında ne kadar vakit var? İlk Thor filmiyle ilk Star Trek filminin arasında ne kadar vakit var? Bilmem. Ya işte ilk Star Trek filminde şeyin babası ya, hmm. ha, Kaptan Kök'ün babası ya, evet, evet. Christian Sword. Orada bildiğin yüzücü vücudu var herif. Uzun boylu, yüzücü vücudu, yani fit bir herif ama Thor gibi de değil. Sonra öbür filmde şey bir çıkartıyor, tişörtü bir çıkartıyor. Bu ne lan diyorsun ya? O parayı bana verseler ben de öyle olurum. <gülüyor> <Ya işte> bence, <gülüyor> yani bence siki siki oluyor, oluyorsun. Oynayan ya. Çocuk da siki siki yani. oluyorsun çünkü kıçına takıyorlar bir tane işte ee, beslenmeci, bir evet. tane de antrenör. Sabahın altısında seni kaldırıp iki kilometre koşturup sonra <gülüyor> <gülüyor> balyozda lastik ha. dövüyorsun değil şey de oluyor, Ondan yana, sonra evet. şu şu güne kadar, şu kilo, şu kas yapısına sahip olmazsan şu kadar ceza yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sike sike yapıyorsun. Ama bu filmde yeni gelecek, gelecek Age of bu bir önceki filmdeki Quicksilver sahnesini çok beğendik diye. Böyle abuk suylu bir sahne Abuk suylu bir şey olmuş. Yok ışın için aynayı bilmem ne yapıyor falan. Biraz. O şey ama. O ne? filmden değil. E, değil mi? Ha, o reklam Reklam ozan çok kötü reklammış. Evet. Berbatmış ne bilmiyorum yani şey, izlemedim bile sıkıldım hı. sahneden yani. Ya işte şey o internet servis sağlayıcısı reklamı. Ha öyle mi? Çok kötüymüş. Şimdi i̇şte, işte. bilmiyordum. Film zannettim o kadar kötü çünkü. <gülüyor> <gülüyor> film zannettim o kadar kötü çünkü ne demek lan. Of <gülüyor> film hakikaten bu arada onu da yorum yapmadan geçemeyeceğim. Her yönüyle kötü duruyor. Umarım yanılırım, göreceksiniz. Biliyorum abi Hayır. ben. Her yönüyle çok seviyorum. Her yönüyle kötü durmuyor. Bir, bir yönü var güzel. Bir yönü var ki. Olivia Mann diyecekler. Olivia yani. Mann güzel. Onda evet, evet, doğru. Olivia Mann güzel duruyor. Evet. Onun haricinde her şey kötü evet. duruyor ya. Başka güzel kostüm Spider-Man Captain Universe kostümü. <gülüyor> ben Jack <Stafford gülüyor> Onu hatırlıyor <kostümü gülüyor> musunuz Bu arada şey hatırlıyor musunuz? Spider-Man'in Captain Universe diye bir şey var ya. İnsanların bedenine evet. giriyor. İnanılmaz güç veriyor. Evet. Öyle bir şey vardı. Şeyden de işte belden yukarısında da böyle siyah üzerine galaksi Bilmiyorum. var evet. falan evet. filan. Evet. Spider-Man ona dönüşüyor. Belden yukarısında galaksi var. Ağzının orada bir üçgen var. Orada A var abi. <gülüyor> Kırmızı ağlar var. Böyle o. Spider-Man Kaptan oldu, Spider oldu. <gülüyor> ne gülmüştüm <gülüyor> ya. Ne gülmüştüm. Kaptan Üniversal'ın un kostümü iyidir ama. Ha. Starman kostümü aslında. Evet. Bu arada şey... Ben o, o olayı seviyorum yani. En kötü kostümlerden Kostüm içinde yapıp, evren ediyorum. taşıyan insanı. Evet. <gülüyor> İngilizcesini bilmiyorum. Türkçelerde okudum. Aslında karakterin konsept olarak güzel ama... Uygulanışı falan çok kötü. Benek diye bir karakter düşmanı var. Aa, Benek harikadır yani. Ben çok ondan. seviyorum o karakteri. Ben de çok seviyorum. Üzerinde benekler var, yere atıyor evet. falan filan onun Çok düşmek. iyi ya, çok iyi karakter. Spider-Man kötüsü. Çok iyi bir karakter. nefret ediyorum ondan ya. Benekler, üzerinde benekler olan bir herif geziyor, tabii dalmış çalı gibi. <gülüyor> ben, çok iyi karakter. Kostümü de böyle, o karakteri çok uygun bence ya. Dolmuş gibi bir diyor. Şimdi koyayım diyorum. <gülüyor> ama portal açıyor her tarafa evet. yani. Ya bak o konsept çok güzel. Tamam vakfu diye yeni, işte hmm. oyundan uyarlanan bir çizgi film var ya onun ana karakterinin öyle olayı var. Portal açıyor sürekli. Buraya açtı portalla bu sana yumruk atıyor oradan falan. Evet, evet. Yere açtığı portaldan işte senin ensene şaprak atıyor falan filan. Onları kullanıyor falan ama Benek onu o kadar kötü yapıyor ki Üstünde noktalar var. Üzerinden çıkardım. Yeri atıyor falan. <gülüyor> ben, saçma zaman bu neler? <gülüyor> bu arada benek eklemişken mesela Days of Future Past'te keşke daha çok görseydik dediğim Blink karakteri. Aa evet. Aha. Onun için seçtikleri kasta çok güzel değil evet, mi? Evet. Güzel kıstı. Evet. Beğeniyorum. Efendim. Başka? Başka kostüm. Ben şeyi beğeniyorum mesela. Hawkeye kostümü. Yani T-shirt. Hayır hayır. Şey, T-shirtle sadece güneş gözlüğüyle takıyor. Ha, ha normal. Mi? Kendi halka çiziyor. O çok Hı. güzel. O çok güzel. Yoksa o şeyi <gülüyor> kostümünü <gülüyor> demiyorsunuz. <gülüyor> ben zaten yukarı doğru V şeklinde... Wolverine maskesini takıp böyle Jean <gülüyor> Grey'inde var, var ya ama. öyle bir... Evet. Jean var öyle O şeyi böyle. sadece ve sadece Wolverine kotarabiliyor. Kurtar ne Jean evet. Grey kotarıyor ne şey Van'da da kotaramıyor maalesef. Onun da var ya böyle. Taç. Evet. Hmm. Boynuzluk <gülüyor> kahramanlar değil <gülüyor> mi? Aymen'in yani. de var öyle. Çok çirkin. Evet. Ha. Eski şeyi. Evet. Eski. Uzun Nefret uzun. ediyorum ben ondan. Evet. Niye öyle bir şey var hakikaten? Değil mi? Hatta o bir ara geri dönmedi mi? Bir ara. Ara ara geri diyor geri eski zırhını şey yapıyor ya hmm. bir de eski dönemlerini anlatan çizgi romanlar yapıyorlar işte. Şey onlardan bir tanesi işte. Enter the Mandarin. Bu Erik Karnatane'in çizdiği, Beğeniyi beğeniyorum dediğim çizgilerini. Ben bugün sizin dükkanda Fafinfonlu bir Iron Man kapağı gördüm. Fafinfonlu. fin fon mı? Yok şey ya, uf, ejderha var ya. Haa, Fing-Fon-Fon. fa, -Fin işte? fa -Fin <gülüyor> ne ya? Yani? Hatırlayamadım işte adını. <gülüyor> Sevişme mi, diyemedim mi diyor öyle ya. bir Iron Man kapak mı varmış? Invincible. Ha, var. onun varyantlarından biri miydi? Bilmiyorum ya. Odur, o bilmiyorum. onun mesela o karakterin mesela bende delirtilmesi de hiç gerek yok. Onu nasıl kullanacaklar? mesela Cinematic Universe'te başka türlü şey yapabilirler herhalde. Herif konuşan ejlere dönmeyecektir. Hayır, konuşan ejlere olsun. E, Ama o onda. o o şekilde pantolon giyen tamam mı? <gülüyor> ejlere olmuşsun abi. Olmasın abi? <gülüyor> Şort giyiyor ya, mavi şortu var. Neyse ufaktan toparlayalım bence. Öyle mi diyorsun? İşte böyle çok inanılmaz bir kostüm ve yani tıkanlık <gülüyor> için bir de biraz. Harbiden böyle çok inanılmaz. Aa şey var, ee, New Avengers'da Ronin. Ra, Ronin. Ronin. Onun çok, kostümü on, çok okay. çok güzel. Ronin evet güzel evet. kostümü. Yani Clint Barton ölümden döndüğü zaman i, o bir giyiyor. Daha evet. sonra e, şey e, Maya. Evet. Işte Eco, Giyo. Eko giyiyor. Eko O çok iyi bir kostüm. Yani şu an o, o güzel kostüm. Adam. Tam böyle ninja Aynen. bari böyle şey, göz korkutucu. O Bu arada o boynuzlu maskelerden tek bir tane daha geldi aklıma. Batwoman maskesi. Ben yani evet, onu da, onu da sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Bu arada son kapatırken aklıma geliyor bir anda Hı -hı. şeyi seviyorum abi ben. E, öyle olur zaten. Loki'nin yani. film kostümünü beğeniyorum. Boynuzlu olan mı? Yoksa sadece şeketli. Yok boynuzlu, boynuzlu. Kamiliflerini yani, seviyorum Loki'nin. Yani ya onu onun çok üç, üç var varyantı çok... var ya şimdi. Hani, ben hani... hatta şeyi söylüyorum. İlk e, ben yeni, şeyde ilk filmdeki. Yeni, e, ilk filmi yeni izledim. Tekrar. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk filmdeki tahtı ele geçirdiğinde tahtta durduğu, o mızrağıyla durduğu bir kostüm var ya. Ha. Daha İngiliz beyefendisi gibi. Evet, evet. Yelekli ha. falan filan bilmem ne. Baya royal evet, evet. duruyor ya orada. O kostüm mükemmel abi. O Kafasında o kask bilmem ne. O andaki o kostüma bayılıyorum. Daha sonraki şey bence biraz ıı, eksiltmiş. Hani daha deriler, meriler, daha salak gibi. Avengers şey. versiyonu bence çok iyi. Bu da fena değil ama ben o yelekli o royal halini daha çok seviyorum Loki'nin böyle sarayda yaşıyorum ben havası <gülüyor> veriyor yani <gülüyor> yani öyle bir şey var çünkü yani diğerleri zırh mırk giyen işte ha, barbarlar aynen, gibi aynen, gezinirken herifin böyle biraz daha elit takılması bence hoş şey de var ya zaten savaş ve barıştaki subayların taktığı şurada bir tane plaka vardır ya hmm. zincirle takılır şey evet. kolye takı, Loki'de de var o falan bayağı şeyden çıkmış gibi dolaşıyor. Savaş ve barıştan çıkmış böyle sosyetenin işte bilmem hmm. cephe gerisinde görev yapan o evlatları gibi böyle. <gülüyor> Neredesin? İşte bilmem ne regimentında, bilmem ne subayının komutasındayım. Ne yapıyorsunuz? Orada yatıyoruz bütün gün. Falan. Mektup <gülüyor> yazıyoruz. Böyle <Evet. gülüyor> bir azı azı çok <gülüyor> o hoşuma gidiyor. O zaman bitti mi zaman Bitirelim mi ufaktan? Daha o yok mu gelen aklınıza? Vay hiç gelmiyor şu an durdu. Spaanın Vallahi... kostümünü söylemedik değil mi? Evet, pan demedik. Spaanın kostümü güzel hani. Yani ya Spaanın kostümü yok aslında. aslında teknik olarak. Pelerini güzel. Pelerini çok güzel. Pelini, şey, ya ben, ben şey de, şey de söylüyorum ben mi, kolundaki böyle dikenli eldiveni var ya kırmızı ha. ben onu seviyorum. Capulon'un çizdiği sevmiyorum. o halini özellikle. Dikenli eldiven, zincirli şey, kılık. O özellikle Capulon'un çizdiği şeyini seviyorum. Walking Dead'teki zombilerin kostümleri çok hoş. <gülüyor> ben şeyi de seviyorum ama o kapula çizdi içindir muhtemelen. Ya kostüm olarak değil de özellikle ayağın ayağındaki o çizme gibi şeyler ve kolundaki o mekanik şeyleri o kriç var ya. Evet. Hmm. Yani o kriç o şeyler. mekanik aksamlar hoşuma gidiyor. Şeyi de ama kriçim böyle. kocaman. Evet evet. Şey olması da böyle iyi. Ya dedin de aklıma gel. Ben şey, Ne Marvel'da ne DC'de çok sevdiğim bir mekanik tasarım henüz görmedim. Hmm. Var mı senin geliyor mu aklına? Yani şeyden falan bahsetmiyorum. Vision, Red Tornado onlar çok böyle mekanik tasarımlar değil Vision gibi. Vision değil. Ee, Iron Man işte. Iron Man yani. En mekanik o geliyor evet, bana. Cyborg mesela çok tıp bir tasarım bence. Yani evet. Yani böyle hani Detlev desen zaten maymun. Ya yani baya i̇şte. bunlar böyle şey gibi. Hani böyle üçüncü sınıf aksiyon filmi yapmışlar gibi. Yani böyle Universal hani devam filminin devam filmindeki kostümler gibi aslında. Ya şey izlediniz mi siz? Community izledin herhalde? Yok izlemedim. Community izlemedin mi? Abi bence. İzledin mi? <gülüyor> i̇zle. Bak biz uyuyalım sen Community izle. O derim. <gülüyor> Community'de işte bu RoboCop çakması bir film izliyorlar. Tamam mı? B-movie'lerin B-movie'si bir film. Kick Puncher diye. <gülüyor> Adam işte sibernetik bir polis. Gücü de yumrukları, teknik kuvvet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani oradaki o Kick Puncher e, karakteri ile Cyborg neredeyse birebir. <gülüyor> Bu arada kostüm sayılır mı bilmiyorum. Mekanik tasarımdan bahsettin ya. Aha. Kapatmadan en son onu söyleyeyim. Obi-Wan ortadan ikiye böldükten sonra belinin altını ya, şeye dönüşmüş. Allah aşkına git git. Hayır. O kostümü harika o şey harika o bacaklar muhteşem. Ya, de git. Evet daha harika. Malun, daha örümcek malun. halini diyorsun. Hayır örümcek halini demiyorum. Mekanik iki tane bacağı var ya onu diyorum. Ya o şey bile ondan daha iyi be. O genel neydi? Grave. İşte, Yok be, Darkman'ın bacakları bayağı güzeldi tasarımı. Grave C. İyi, Grave C. <gülüyor> Yoda da iyi bence. Kostümü mü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ki, oğlum, en güzeli çiğ şey. kostümü. Üzerinde böyle bir tane kemer var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> o zaman bitirdik. O zaman bitirelim o zaman. See you gençler. O zaman ki ekstra konu,